wo yeah. c'è caste Eylül Salı, Yıl 2014, Ay 9, Gün 259, Hızır 134, 1435, Hicri Zilkade 21, 1430, Rumi Eylül 3, Sıcakların Kırılması, Büyük Saatli Marif Takvimi. 4.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi Selahattin e, Çolak ve Ömer Madra'nın yokluğuyla beraber Özal Akdeniz Teknik Masada ve arka planda bize destek veren Öz, e, Emre Gümüşer'le beraber başladı. Günaydın diyelim tekrardan hepinize. Günaydın. Ve e, çaldığımız parçanın da ismini söyleyerek bu garip parçayı neden çaldığımızı da Galeano vesilesiyle hatırlamış olalım. Mexican Head Dance, Meksika şapka şarkısı olarak da Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir parçayla giriş yaptık. Sebebini ise Galeano, Eduardo Galeano ve Günler Yürümeye Başladı kitabında bize açıklasın. Ve Günler Yürümeye Başladı Eduardo Galiano, çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Maskeli Balo Miguel Hidalgo 1810 yılında bugün saat sabahın ikisinde yaptığı haykırışla Meksika'nın bağımsızlığının yolunu açtı. Haykırışın bir asrı doldurmak üzere olduğu 1910 yılında Diktator Porforio, Porforio Diaz kendi doğum günüyle çakışsın diye kutlamaları bir gün önceye aldı ve 100 yıl muhteşem bir şekilde kutlandı. Bir gelin gibi süslenen Meksika şehri tüylü şapkaları, silindir şapkaları, pazeleri, eldivenleri, altınları, ipekleri, nutuklarıyla 30'dan fazla ülkeden gelen seçkin konukları ağırladı. Hanımlar komitesi dilencileri sakladı ve sokak çocuklarına ayakkabı dağıtıldı. Yerlilerle pantolon giydirildi, pantolonlar bedavada dağıtıldı. Ve üzerlerindeki geleneksel kıyafetleri çıkarılan yerlilerin sokaklara girişi yasaklandı. Don Porforio, Lecumberi hapishanesinin inşaatına ilk tuğlayı koydu ve dili kapasiteli genel tımarhanenin açılışını görkemli bir törenle yaptı. Etkileyici bir defile ulusal tarihi anlattı. Diş fakültesinden bir öğrenci, ırkı iyileştirmeye gelen ilk gönüllü Hernán Cortez'i canlandırırken, üzgün bir yerli İmparator Montezuma kılığına girerek yürüdü. En çok alkışı ise 16. Louis stili bir saraya dönüştürülen alegorik bir otomobil topladı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano. Teviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Günün tarihinde de bakalım neler olmuş neler bitmiş 16 Eylül gününde. 1890 yılında bugün Japonya'da Ertuğrul Fırketen'in battığı... ...ve kazadan sadece 69 denizcinin kurtarılabildiği bilgisi var... 1982 yılında bugün ise Lübnan'da Sabra ve Shatila Filistin mülteci kamplarındaki katliamın gerçekleştiği bilgisi var. Ve son olarak da 2011 yılında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin taksi meydanının tamamının yayalaştırılmasını kabul ettiği durumu var. Bugün ee, anmaların içerisinde zaten gerisi de malumunuz bu yayalaştırma işleminin ardından neler olduğunda da. Tarih kitaplarını önümüzdeki yıllarda açacak olan herkes gayet net bir şekilde hatırlayacaktır. Unutulması o kadar kolay, mümkün olmayacak gelişmeler de oldu. Evet, Ömer Madro bugün de yok, bu hafta içerisinde olmayacak yayınımızda. Kendisi New York'ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi çevresinde toplanan eylemlere katılmaya gitti. Ve oradan da haberler ve sesler, görüntüler ve yorumlar da geçmeye devam edecek açık radyo için. Bunları da elimizden geldiğince aktarmaya devam edeceğiz. Ve Türkiye'de de dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi hazırlıklar devam ediyor. Alternatif iklim zirveleri. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan bir yürüyüş ve toplantı var. Hemen açık radyonun komşusu, komşusu olan tütün deposunda. Bununla da alakalı bilgileri önümüzdeki günler içerisinde vereceğiz. Detaylarını da aktarmaya devam edeceğiz. Dünden kaldığımız yerden devam edebiliriz aslında. Dün girişi yaptığımız haber e, Akdeniz'de e, Libya'dan çıkan göçmenlerin içinde bulunduğu e, geminin batması haberiydi. E, 250 kişiyi taşırken e, batan bir e, tekneden, Takura bölgesinde batan tekneden 36 kişinin kurtarıldığı haberi vardı. Fakat bugün gelen haber daha korkunç. Malta açıklarından gelen bir haber bu. Geçen hafta başka bir tekneyle çarpışan bir göçmen gemisinin batması sonucunda yaklaşık 500 kişinin öldüğü haberi veriliyor. Kurtarılan iki Filistinli uluslararası göçmenlik örgütünün e, örgütüne gemilerin insan kaçakçıları tarafından kasıtlı olarak batırıldığını söylemiş. E, bu ayın başında Mısır'ın Dimyat limanından yola çıkmışlar ve Böyle bir olay söz konusu olmuş. E, Henüz detayları yok. İnternet sitelerinde de sadece bu kadar görebilmek mümkün. Ben bir ebisi Türkçe'den aldım. Ama şöyle bir durum söz konusu. Birleşmiş Milletler verilerine göre Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 2012 yılında 500 olarak nitelendiriliyor. 2013'te 600 e, ve bu sayı son 9 ayda 2000'e çıkmış ama bu eğer iddia doğruysa yani 500 kişinin öldüğü, bir kazada 500 kişinin öldüğü iddiası doğruysa 2012 yılında ölen göçmenlerden daha fazla göçmen sadece bir kazada ölmüş olacak. Böyle bir durumda karşı karşıya kalacak dünya. Göçmenlerle alakalı haberlerimiz var çeşitli. Karşılaştırmalar var hem Akdeniz'den hem Ege'den gelen haberler var. İklim olayları var. Meksika'da kasırga, Hırvatistan'da sel Tayland'da 25 şehrin sel suları altından yeni yeni çıkması durumu var. Keşmir'de büyüyen bir e, muson yağmurlarıyla beraber ortaya çıkan sellerden ötürü e, hastalıkların da yayılma ihtimalini gün geçtikçe arttığına dair uyarılar var. Türkiye'ye dönecek olursak Kütahya'da sel e, bir kişinin hayatına mal olmuş. Yaklaşık 30 dakika süren sel olayı. E, bir diğer taraftansa kuraklık devam ediyor. Kuraklıkla alakalı haberler var. Ve suyla alakalı yine aynı şekilde haberler var. Malatya'da sudan yüzlerce kişinin zehirlendiği haberi var. Edirne'de e, Ergene Nehri'nin suladığı alanlarda yetişen pirinçlerin kansere yol açacağını söylediği gerekçesiyle görevinden alınan e, sağlık görevlilerinden bahsedebilmek mümkün olacak bugün. Ve yine aynı şekilde iş kazaları. iş kazaları da aynı şekilde devam ediyor. Buna e, sesini çıkaran işçilerin de işten çıkarılma gibi durumları söz konusu. Bunları aktarmaya devam edeceğiz. Bugünkü Açık Gazete'de artından Güven Güzeldere ile Açık Bilinç programı, özür dilerim, Ahmet İnsel ile beraber sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Suriye işit üzerindeki operasyonu katılıp katılmadığına dair bir şeyler konuşabilme fırsatı bulacağız. Ve ardından da Güven Güzeldere ile de beyin üzerine konuşmaya şansı bulabileceğiz bugün. İsterseniz bu kaldığımız yerden devam edelim yine aynı dün. Dün yaptığımız gibi göçmenlerin haberiyle devam edelim. Bu 500 kişinin öldüğü haberinin detayları yok. Ama gelen iddialar çok trajik olduğu da, olarak da nitelendirilebilir. 500'ün üzerinde kişi ölmüş. Dün de aynı şekilde Libya'da 250 kişiyi taşıyan bir geminin battığı ve sadece 36 kişinin kurtarıldığı açıklanıyordu. Libya donanması sözcüsü Eyüp Kasım'ın bir açıklaması var. Bu 250 kişinin battığı gemiyle alakalı... Denizin üstünde çok sayıda ceset olduğunu söylemiş. Ajans Press Haber ajansına konuşan sözcü, göçmenlerin çoğunun Afrikalı ve kadın olduğunu ve kurtarılan 36 kişinin arasında bir de, de hamile kadının bulunduğunu söylemiş. Birkaç hafta önce de Libya'dan İtalya'ya göçmen taşıyan 3 tekne arda arda batmıştı. Bunun hatırlatması da yapılıyor BBC Türkçe'de. Ve bu yıl içinde çok sayıda mültecinin Libya'yı terk etme girişiminde bulunduğu ve insan kaçakçılarının da Libya'daki kargaşadan yararlandığı belirtiliyor. Libya'da da büyük çatışmalar var. Rakip milis güçleri ülkedeki denetimi ele geçirmeye çalışıyorlar. Donanlı ve sahil güvenlik ekiplerinin kaynak sıkıntısı nedeniyle kurtarma çalışmalarına göre balıkçılarından ve diğer kurumlardan tekne kiralamak zorunda kaldığı bildiriliyormuş. Akdeniz'de. Bu yıl sadece 2500 göçmenin yaşamını yitirdi ya da kaybolduğu bildirilmiş Birleşmiş Milletler tarafından. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Akdeniz'i geçerken Avrupa'ya ulaşan e, göçmenlerin sayısının bu yıl 130 bini bulduğunu söylemiş. Geçen yıl 60 bin kaçak, göçmenin, e, kaçak göçmen olarak nitelendiriliyor Yeni Şafak gazetesinde. Göçmenin Avrupa'ya ulaştığını kaydettiği, e, kaydedildiği açıklamada bu yıl Akdeniz'e geçmeye çalışan kişi sayısının geçen yılki rakamın iki katından daha fazla olduğuna dikkat çekilmiş. Bu yıl şimdiye kadar Akdeniz'de 2500 göçmenin yaşamını yitirdiği ya da kaybolduğu bilgisinin verildiği açıklamada deniliyor. Haberin içerisinde İtalya'ya bu yıl 118 bin göçmenin geldiği ve bu göçmenlerin birçoğunun denizdeyken kurtarıldığı söyleniyor. Ege'de de durum çok farklı değil, ee, bir haftada 673 e, göçmen e, kurtarılmış ya da yakalanmış olarak da nitelendirebiliriz Milliyet Gazetesi'nden gelen bir haber bu. Yeni bir hayat uğruna diye yazıyor haberin içerisinde çocuklarıyla birlikte canlığını tehlikeye atarak Ege Denizi'nde e, umut yolculuğuna çıkan 673 sığınmacı, Boğulmak üzereyken Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtulmuş böyle bir kahramanca giriş de var haberin başında hemen. Avrupa'ya ulaşmak isterken e, bu halde bulunan e, göçmenlerin Türk sahil güvenlik güçleri taraf, e, tarafından yetişildiğinden bahsediyor. Aslında haberi tam olarak okuyabilirim. Şu şekilde yazıyor. Gayet bir kahramanlık biti şeklinde donatılmış haber. Avrupa'ya ulaşmak isterken denizde ölüm kalım savaşına düşen mültecilerin imdadını Türk Sahil Güvenlik Güçleri yetişmiş mi yoksa yakalanmışlar mı o dair hikaye. İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan verilen bilgiye göre 8-15 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılan arama kurtarma faaliyetlerine 673 sığınmacı kurtarılmış. 2 göçmen kaçakçısı da yakalanmış. Sadece 2 göçmen kaçakçısı yakalanmış. 2013 yılına göre bu sene kurtarılan sığınmacı sayısında artış dikkat çekici boyuttaymış. Bütün dünyada olduğu gibi. 2013 yılı içerisinde Ege Denizi'nde yaşanan 251 olayda 6.937 düzensiz sığınmacı kurtarılmış. Düzensiz sığınmacı kavramında şimdi ilk defa gördüm. Belki vardır literatürde tabii ki. 71 insan kaçakçısı yakalanmış. Ve 2014 yılı içerisinde Ege Denizi'nde şu ana kadar 358 olay meydana gelmiş. Ama olayların ne olduğunu bilmiyoruz. Olay diye geçiyor. Bu çalışmalarda 8.800 düzensiz sığınmacı yine aynı şekilde kurtarılmış ve 48 göçmen kaçakçısı da yakalanmış. Böyle bir durum söz konusu Milliyet Gazetesi'nde yazan habere göre. Ama önümüzdeki günlerde de aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü 500 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Bu 500 kişi sadece 2012 senesinde denizlerde ölen göçmen sayısından daha fazla ne olup bittiğine dair herhangi bir açıklama yok. Şu anda okuduğumuzdan daha farklı olarak eğer bugün içerisinde gelirse bu büyük olayı da aktarmaya devam edeceğiz açık dedi. Durum bu. Sebepleri hakkında zaten her gün konuşuyoruz açık gazete içerisinde. Gerek küresel iklim değişikliği sonucu ortaya çıkaran su ve gıda sorunu... Ve aynı zamanda çatışmalar öyle alakalı olarak e, güvensizlik ortamının oluşması aynen Libya'da olduğu gibi ve bunun en tepesinde duran belki en temelinde duran diyebileceğimiz fosil yakıtlar hem doğayı hem de insanoğlunun huzurunu kaçırmaya da de devam ediyor. İnsanoğlu da e, insan türü de daha doğrusu e, kaçmaya çalışırken aslında diğer canlı türleri de aynı şekilde kaçmaya çalışırken hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar bu göç yollarında ama rakamlar çok çok fazla yükseliyor. Umarım herkes farkındadır neler olup bittiğinin hem Ege'de hem de Akdeniz kıyılarında Çünkü göçmenlik ne zaman insanın başına geleceği belli olmayan bir durum Ve her an e, haberlerde dikkatinizi çekmeyeceğiniz o ölü sayısına aynı şekilde siz ve yakınlarınızda dahil olabileceğiniz bir durumla karşı karşıya kalabileceksiniz Kalabilirsiniz daha doğrusu özellikle Türkiye gibi ne olacağı belli olmaz ülkelerde yaşıyorsanız Evet iklim olaylarına devam edelim Dün bahsettiğimiz Hırvatistan'daki hazırlık durumuna dair haberler var. Hırvatistan'da askerler hazırlık yapıyordu SEL'e karşı ve sonunda SEL'de gelmiş. Hırvatistan'da son günlerde etkili olan yağışlı hava ülkenin orta kesimlerindeki bazı köylerde taşkınların yaşanmasına neden olmuş. Sisak şehri yakınlarında Lajina ve Letonavich köylerinde birçok ev Kupa Nehri'nin taşması sonucunda sular altında kalmış. Yağışlı hava etkisini Azaltırken özellikle yeraltı sularının nehirleri akmasıyla birlikte yükselmiş deniz, özür dilerim nehir suları, su seviyesi, birçok bölgede vatandaşları ve yetkilileri alarma geçirmiş bu durum. Özellikle Silsak ve Karloft şehirlerinde yaşayan vatandaşlar olası taşkınlar nedeniyle evlerini terk etmeye başlamışlar. İşte askerler burada söz konusu. Kum set yapmak üzere 700 askeri personel vardı bunun haberinden bahsettik. Ve e, bu yaşanan sel felaketinde can kaybının yaşanmadığı bildirilmiş. Durumun kritikleştiği bölgelerdeki insanların tahliyesi için ekiplerin hazır tutulduğu da e, öğrenilmiş. Bugün gazetesindeki Hırvatistan'da sel başlıkta haberde bunları görebilmek mümkün. Meksika'da kasırga alarmından bahsediliyor. Meksika'nın batısındaki tatil bölgesi Los Cabos'un etkisi altına almış Odil kasırgası. Ağaçları yerinden sökmüş ve binlerce tatilciyi otellerinden çıkamaz hale getirmiş. Yetkililer en az 26.000 turist ve 4.000 Meksikalı'nın yaşadığı bölgede sel tehlikesine karşı tahliyelerin başladığını açıklamış. Saatteki hızı 200 kilometre buluyormuş bu kasırga. Kaliforniya Yarımadası'ndan Baja'nın güney ucunda da vurduğu aynı şekilde bildirilmiş. Yetkililer şiddetli fırtına heyelan ve sel felaketine karşı alarm'a geçmiş. Amerikan Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadelerinin de heyelan olması durumunda acil müdahale için hazır durumu olduğu belirtiliyormuş. Yine askerler burada söz konusu olan. Yetkililer e, hatların zarar görmesi halinde elektriklerin kesileceğini duyurmuş. Öyle bir durum söz konusu. Uzmanlar 1989'daki... Kiko kasırgasından bu yana bölgedeki en şiddetli, en şiddetli kasırganın yaşandığından bahsedil, bahsetmişler. Buradan Asya'ya uzanacak olursak Asya'da ki durumda pek iyi değil. Asya yeni sel sularının altından kalkmaya başladı. Daha doğrusu kasırga yeni dindi ve sel suları hala şehirde. Yavaş yavaş bu tahliye işlemleri gerçekleşiyor sel sularının. 6 Ağustos'tan beri yaşanan sel felaketi olarak nitelendiriliyor Ajans 34'ün haberinde. Özel özellikle muson yağmurları e, ile beraber sel sularını önlemek mümkün olmamış Tayland'da. Şu an sadece dört şehirde sel suları halen etki e, halen kenti etkiliyormuş. E, bu şehirleri de saymışlar: Stoky, Pichik, e, Pitsan, Ulok ve Nankon Savan şehirlerinde hala sel suları varmış. Ağustos ayının başından bu yana muson yağmurlarının vurduğu ülkede yapılan resmi açıklamalara göre yağmurlar devam etmezse kısa zamanda bu dört şehirde de e, sel suları kontrol altına alamayacakmış diğer 25 şehirde olduğu gibi e, henüz bilinmiyor sel felaketinin ülkeye ne kadar zarar, maddi zarar getirdiği bir diğer taraftansa Keşmir'de ortaya çıkan durum var 75 bin kişi e, evlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı Siragar, e, Keşmir'in Anah merkezinde olan yerlerden bir tanesinde. Siragar bölgesinde ve e, 1 milyondan fazla insanda aynı şekilde bu sel sularından etkilenmişti. Yolların e, sel, sularına, sel sularından ötürü kullanılmaz hale geldiğinden bahsediliyor. E, enkazlar varmış, çöpler aynı şekilde ve ölü hayvanlar da aynı şekilde yollardaymış. Büyük bir sağlık riskinden bahsediliyor. Bunların arasında... Su kaynaklı hastalıklar aralarında kolera da dahil birçok hastalığın ortaya çıkabileceği gibi bir durum söz konusuymuş. E, dün de bahsettik zaten yardımların ulaşmadığı ve geç ulaştığı gerekçesiyle Hint, Hint ordusuna da e, güvenlik güçlerine de ve yardım görevlilerine de tepkiliydi. Keşmirliler şimdi de bir hastalık e, tehlikesi varmış ki zaten hastanelerde sensuları içerisindeymiş. E, mesela doktor Hina Rahman. Diyor ki e, sağlık bölümümüz yani hastanemiz tamamen sular altında. Bu kritik durumda nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz. Yüzlerce e, hastanın antibiyotiğe ve e, insülün dahil olmak üzere çeşitli ilaçlara, çeşitli desteklere ihtiyacı var deniliyor. Keşmir'de de durum Selin e, getirdiği durum kasırganın bitmesine rağmen, muson yağmurlarının bitmesine rağmen, durmasına rağmen aynı şekilde devam ediyormuş. Türkiye'den devam edelim. Yine e, Türkiye'de de sel durumları var. Bir taraftan kuraktık, bir taraftan da sel devam ediyor. Kütahya'dan gelen bir haber var. Yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağmur sonrasında kent sularının adeta kent merkezin adeta e, sokaklarının göle döndüğü, çok sayıda aracın yolda kaldığından bahsediliyor. Kentin en işlek caddelerinde trafik adeta kitlenmiş. Bu 30 dakika süren sağanak yağış sırasında Meydan mahallesi Barbaros sokakta 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Resul Pekuslu trafıdaki kaçan suyla temas etmesi sonucunda akıma kapılmış ve yerde baygın vaziyette kurtarılmayı bekleyen gence polis ve 112 acil servisi kaçak sebebiyle uzun süre müdahale edememiş. ve Sokağın elektriklerinin kesilmesiyle ambulansa alınan Pekuslu'ya dakikalarca süren kalp masajı yapılmış duran kalbi de müdahaleyle yeniden çalıştırmış pek kuslu ee, ama ardından tekrar hayatını kaybetmiş ve e, Kütahya'da sel sebebiyle aynı şekilde birçok mahallenin e, sular altında kaldığından bahsediliyor bir ev ve iş yeri de sular altında kalmış belediye ekipleri sensolana tahliye etmek için onlarca ekibi seferber etmiş durumdaymış bir anda bastıran bir yağmur 30 dakika sürüyor bir kişinin hayatına mal oluyor. Altyapı tamamen felç olmuş durumda. 41 eve su basıyor. Ve e, adalet binasının çatısında da küçük çaplı hasarlar meydana geliyor. Bunun gibi durumlar söz konusu. Bu da Kütahya'dan bir üniversite öğrencisi hayatını kaybetmiş. Su vaziyet durumlarıyla devam edelim isterseniz. E, Malatya'dan gelen bir haber var. Malatya'da Yüzlerce kişinin sudan zehirlendiği söyleniyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Boran ve Toygar mahallelerinde iddiaya göre kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması nedeniyle 20 günden bu yana şehir şebekesini yerine artezyan kaynağından içme suyu sağlanmaya başlamış. Bu mahallelerin yakındaki atık su arıtma tesisinde doğaya bırakılan sıvı sulama kaynaklarının yetersizliği nedeniyle artezyan kaynağının hemen yanındaki tarım arazilerinin sulanmasında kullanılmış. 10 Eylül'den bu yana kusma ve mide bulantısı şikayetiyle yaklaşık 200 kişi Battalgazi Gazi Semt Polikliniği ve Malatya Devlet Hastanesi'ne başvurmuş. Ve semt polikliniğine başvuran 141 kişinin aynı şikayetlerde başvurulduğu söyleniyor. E, muhtara son 5000'de mahalledeki birçok kişinin hastaneye müracaat ettiğini aynı şekilde tekrarlamış. Ve... E, bu kirli suyun artezyen olarak sağlanan içme suyuna sızdığını kendisi de söylemiş. Kirli bir suyu e, artezyen suyuna sızdırıp daha doğrusu sızmasına e, önüne geçemeyip musluklardan akmasına sebebiyet vermesiyle beraber e, yüzlerce kişinin zehirlenmesi durumu söz konusu. Bahar Zengin isimli bir vatandaş soruyor. Sözde bize arıtılmış su geliyor. Bu arıtılan suyun %30'u arıtılmış %70'i arıtılmamış geliyor. ''Tesis yapılırken buradan çıkan suyu içebilirsiniz.'' dendi. ''Gelsin şimdi o yetkili içsin.'' diye konuşmuş Bahar Zengin isimli vatandaş. Oranın sakini. ''Toygar ve Boran mahallelerinde içme suyu kaynağı benim arıtma tesisinden bırakılan kanalizasyon suyuyla suladığım arazimin ortasında.'' demiş. ''Burada arıtılmış suyun kokusundan bile durulmuyor. Biz normal zamanlarda bile bu Artezyan suyusundan çay yapmıyorduk. Buradaki insanların çoğu hastadır. Kimi serin mutlu taburcu edildi, kimi evinde yatıyor.'' diye konuşmuş e, milletvekillerine de iletmişler bu durumu ilgilenmemişler e, enerji bakanlığına aktarılmış diğer milletvekilleri tarafından ancak e, olumlu rapor vermeleri nedeniyle boşlukta kaldığından bahsediyor gene e, Bahri Zengin yetkilileri ilettik ama hala bir çözüm bulunamamış bulunamadı diyor e, bir de Edirne'den gelen haber var Edirne valisi kanser üyesi yapan doktoru görevden almış Edirne'de Devlet Hastanesinde görevli doktor Dilek Tucar, Ergene Vadisi'nin Ergene nehrinde suladığı alanlarından yetişen pirinçlerin kansere yol açabileceğini söylediği gerekçesiyle görevinden alınmış. Edirne Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Devlet, Hastane, Devlet Hastanesi'nde gastro, Gastroenteroloji uzmanı doktor Dilek Tucar, düzenlenen basın toplantısında Ergene Nehri'nin suladığı alanlarda yetişen pirinçlerin kansere yol açabileceğini söylediği gerekçesiyle Edirne valisi Dursun Ali Şahin tarafından görevinden alınmış. Vali Şahin doktoru açıklamasından dolayı değil, gelişi güzel basına bilgi vermesinden dolayı görevden aldığını açıklamış. D24'ün haberi bu. Hmm, Doktor Tucer'in 9 Eylül günü basın mensuplarıyla bir araya geldiğinden bahsediliyor. E, gazetecilerin sorusu üzerine Ergene'deki kirliliğin ve çevresindeki çevresine verdiği zararları Trakya bölgesinde Ergene Nehri gibi bir sorun varken sadece otlar açısından değil yediğimiz diğer ürünler konusunda da büyük bir kanserojen etkiden bahsedebiliriz demiş e, gazetecilerin sorusu üzerine. Trakya bölgesi için bu çok önemli bir sorun. Özellikle pirinç üretiminde önde gelen bölgelerden biriyiz. Otları bir kenara bırakıyorum. Pirinçte de neredeyse tüm Türkiye'ye bizden dağıtım yapılıyor. Bir otun nereden ve nasıl toplandığı çok önemli. Ergene'yi özellikle söylüyorum çünkü biz organik tarıma yönelmeye başladık ve gastroenteroloji açısından da Trakya bölgesinde kolon ve mide kanseri özellikle son yıllarda artmış durumda demiş. Böyle bir durum söz konusuymuş. Bunda tabi sadece Ergen'e rolü oynamıyormuş. Çennavili'den etkilenen bölgeler arasında Karadeniz'den sonra Marmara bölgesi de geliyor zaten demiş. Bu konu hakkında aslında bilimsel bir çalışma yok. Türkiye'de bildiğim kadarıyla... Yapılan iki büyük çalışma var. Bu çalışmalardan biri hekim hekim bir hekim tarafından yapılan çalışmalar değilmiş. Özellikle halk sağlığı uzmanları tarafından yapılan bir çalışmada, yabancı kaynaklı bir çalışmada da Çernobil felaketinin Trakya bölgesindeki etkilerinden çokça bahsedilmekte. Gözümüzde de bunu görüyoruz demiş. Doktor e, Dilek Tucar, valide hemen soruşturma talimatı vermiş. Açıklamalarında basında yer alması üzerine bu açıklamaların Edirne valisi Dursun Ali Şahin, Doktor Dilek Tujar hakkında soruşturma açılması talimatını vermiş ve görevinden almış. Edirne Kamu Hastaneleri Birliği'ndeki tek gastroenteroloji uzmanı olan Doktor Dilek Tujar yerine 40'lar elinden bir hekim görevlendirilmiş. Edirne valisi Ali Şahin de Doktor Dilek Tujar'ın gelişi güzel basına bilgi vermesinden dolayı göre görevinden alındığını ifade etmiş. Doktoru görevinden aldık demiş vali pirinçler kanser yaptığından diye değil. Pirinçler kanser yaptığını hangi bilimsel ortamda açıklamış ki? Kanser yapmış. Gelişiksel basına bilgi vermesinden dolayı görevinden aldık. Başka bir şey değil. Demiş vali. Açıklamalarından dolayı da değil demiş. Açıklamaları bilimsel değil. Zaten kendisi de söylüyor bunu. Bilimsel olmadı bu konuyla yapılmış araştırma olmadığını, kendi gözleriyle görülebilecek durumların ortaya çıktığını doktor da söylüyor. Ama vali de tekrar etmiş aynı şekilde. Kendi savun, savunmasında kendiliğinden bu şekilde açıklama yapması, izin almadan bu işleri giriştiği için görevden alındık görevden aldık demiş. Bu konuyla ilgili çalışma başlattık. Bakanlıktan gelen müfettiş çalışmasını sürdürüyor. Kırkler elinden gelen bir doktor onun yerine göreve başlamış. Yalnız bu biraz önce okuduğum cümledeki çalışma Ergene'deki eee Ergene'nin pirinç üzerindeki etkisi değil. Ergene'deki pirincin etkisi üzerine konuşan doktorun doktor için yapılan araştırma, tatbusu soruşturma. Durumu Edirne Tabipler Odası Başkanı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu ise evet, Doktor Dilek Tucer'in soruşturma tamamlanmadan görevinden alınmasına tepki göstermiş. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin'in talimatıyla görevden alınan Dilek Tucer ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na talep edilen müfettiş kente gelerek de incelemelere başlamış. Tucer'in hekim arkadaşları da sosyal medyadan tepkilerini dile getirerek tamamlanmasının tamamlanmadan görevden alınmasına kararını da protesto etmişler. Bu da iklim, su ve göçmenler, göçmenler, iklim ve suyla alakalı yaptığımız ilk yarım saatlik yolculuğun son haberiydi. Edirne'de e, kanser uyarısı yapan doktorun görevden alındığı haberi e, ara soruşturma başlatılmış e, ama bu soruşturma Ergene ile alakalı değil. Doktor Ergene Nehri'nin tehlikeleri olabileceğini söyleyen doktor Dilek Tüccar hakkındaymış detayları aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Açık gazete. B.B. King'den dinledik. The Trill is Gone. 1925 senesinde Indianola'da e, bugün doğmuştu. 16 Eylül'de doğmuştu. R'ly B. King. Ona da bu vesileyle bir günaydın deme fırsatı bulabildik. Haberlerimizde de kaldığımız yerden devam edelim. Dün bahsettiğimiz Hrant Dink ödüllerinin sonuçları belli olmuş. Bu sonuçlarda göre de 15 Eylül Pazartesi akşamı yani dün İstanbul Cemil, Cemil Reşit Rey konser salonunda gerçekleşen törenle verilmiş 6.sı oluyor bu Uluslararası Frantik Ödülü'nün. Ödülü Türkiye'den işkenceye karşı yıllar boyunca süren mücadelesinden ötürü Şebnem Korur Fidancı ve Silah Ticareti Nükleer Santraller insani Hukuk ihlallerine karşı bireysel mücadele veren Birleşik Krallık'tan Angie Zeltar almış. Ee, ödül töreninde Hrant Dink oradan canlı yayınlanmıştı. Bundan da bahsettik. Ee, 2014 Uluslararası Hrant Dink sahibi Angie Zeltar'a ödülünü Ödül Komitesi Başkanı Ali Bayramoğlu ve Greenpeace adına Zeyna Alhaj vermiş. Ee, ödül konuşmasında ülkesinin Ülkesi İngiltere'nin Dünyadaki baskıcı rejimlere silah sattığına, uluslararası hukuk, sist, ulu, hukuku sistematik olarak ihlal ettiğine değinmiş Zeltür. Ve e, İngiltere'nin son dönemlerde İsrail'e silah sattığına, İsrail'in işlediği savaş suçlarını görmezden geldiğine ve işgal altındaki Batı şeria ve kuşatılmış Gazze'deki insani hukuk ihlallerine dikkat çekmiş. E, Türkiye'den ise kazanan e, Şevdem Korur Fidancı ödülünü 2014. yılında, jürisinden baskın oran ve 2013 Hrant Dink ödülü sahibi Cumartesi anneleri insan hakları Cumartesi anneleri insanları adına Hanım Tosun ve İkbal Eren vermiş. Ödül konuşmasında Korur Fidancı da e, bu ödülün kendisine verilmesinden ödül e, verilmesinden dolayı hislerini dile getirmiş. Böylesine anlamlı bir ödüle değer görülmenin yarattığı mahşubiyet içerisinde olduğunu söylemiş. Hem yalnızca yapılması gerekeni yaptığımızda bu davranışımızın ödüllendirilmesinin mahcubiyeti hem de yapılması gerekenin de bu topraklarda olan bir değer olarak benimsenmesini yaygınlaştıramamış olmamızın utancı demiş yaşadığı hislerin. Ee, Ermeni soykırımının hala kapı, hala kapı arkalarında konuşulmak zorunda hissedilmesi, Kürtlerin inkar ve imhasının yok sayılması, bu toprakların halklarının, bu toprakların halklarının evlerinde, yurtlarından söküp atılmasının her yıl kutlanabilir bir olması ve hatta bir avuç kalmış Ermeni halkının yaşadığı mahallede, örneğin bir okulun adına Talat Paşa Caddesi'nin, bir okulun adının Talat Paşa Caddesi'nin adının Ergenekon sokağın Türk Bey olmasının utancıyla yaşamamız, bu topraklarda ezilen tüm tüm, tüm halkların acısını hep birlikte hissetmemiz ve onarmak için elimizden geleni yapmamız. Gerekirken yapamamış, yetememiş olmanın mahcubiyeti var demiş yaptığı konuşmasında. Olgun Şimşek sunuculuğu üstlenmiş açılış konuşmasının. E, açılış konuşmasında da özür dilerim. Rand Dink Farklı Başkanı Raquel Dink yapmış ve e, ardından da ödülleri geçinmeden önce ışıkları da altında dünyanın dört bir yanında Türkiye'de ve Türkiye'de aynı zamanda attıkları önemli adımlarla geleceğe dair umutları çoğaltan kişi ve kurumların selamlandığı bir video gösterilmiş. Bu da Rantik Vakfı'ndan gelen haberdi. Daha doğrusu ödülden gelen haberdi. Gazetelere bakacağız ama gazetelere bakmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nden de iklim zirvesinden de ilk haberler geliyor. Ömer Madır'dan da yakın zamanda gelecek ama bir diğer programcımız Gökşen Şahin'in yazısı var anette. Gezegenin tarihi günleri başlığı altında 23 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yapılacak. 20-21 Eylül tarihlerinde dünyanın her tarafında iklim değişikliğinin etkilerini yaşayan ve artık harekete geçilmesini isteyen milyonlar ise sokaklara çıkacak deniyor. Yazısında Gökşen Şahin'in. ''Tarihi bir an yaşıyoruz.'' demiş. ''Gezegenimiz uzun zamandır eriyen buzullarıyla daha da şiddetlenen kuraklıklar, seller, kasırgalar ve tayfunlarla alem veriyor.'' Ancak biz bunu duymazlıktan gelmeye devam ediyoruz. Üstelik iklim değişikliğine çözümler varken ve bilim insanları geri dönüş olmayan noktaya gelmemek için acil harekete geçilmesi gerektiğini söylerken yalnızca fosil yakıt bağım, bağımlılığımızın yüzünden geleceğimizden oluyoruz demiş. Gezegenimiz tarihinde bunu ilk defa yaşıyoruz. Doğru duydunuz. Tarihi bir an yaşıyoruz demiş Gökşen Şahin. Başka bir tarihi anı daha önce daha da aynı anda başka bir tarihi anı da aynı anda yaşıyoruz. Dünya Devletleri 2009'da Kopenhag'da gezegeni kurtaracak anlaşma için bir araya gelmişler ve hiçbir adım atmamışlardı. O tarihten sonra gezegenin en acil konularından birisi hakkında devlet başkanları bir araya geldikleri bir toplantı daha gerçekleşmedi. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon kendi inisiyatifiyle bir acil toplantı çağrısı gerçekleştirdi 23 Eylül'de. New York'ta 125 ülkenin devlet başkanı veya hükümet lideri bir araya gelecek ve iklim değişikliğine çözüm bulmak için ne yapacaklarını konuşacaklar deniliyor. Yazısında Gökşen Şahin'in Birleşmiş Milletler'in yayınladığı listeye göre Türkiye'de toplantıya Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım gösterecekmiş. Evet bu haber önemli bu bilgi önemli. Ve işte bunun öncesinde dünyanın her tarafında renge, renk bir tarihi ana daha tanıklık edeceğiz. 20-21 Eylül tarihlerinde dünyanın her tarafında iklim değişikliğinin etkilerini yaşayan ve artık harekete geçilmesini isteyen milyonlar sokaklara çıkacaklar. 150 ülkede 2200 eylem bir etkinlik gerçekleştirecek. Yürüyüşün esas merkezi Birleşmiş Milletler toplantısının yapılacağı New York olacakmış. New York'taki eyleme göçmen oluşumlarından sendikasırgısı mağdurlarına, sendikacılardan Hollywood oyuncularına ve senatörlere kadar birçok farklı gruptan yüzbinlerce insan katılacak. Eylem yalnızca New York'tan değil, Amerika'nın her tarafından yola çıkan 500 otobüs, 5 ve 5 tren dolusu insan da katılacakmış. İklim hareketi ilk defa bu kadar farklı kesimden insanı bir araya getirerek tek bir şey talep edecekmiş. Acil ve doğru politikalarla harekete geçilmesi. Unutmayın demiş Dökşen Şahin, dünya için Tarihi bir andan geçiyoruz. Dünyadaki milyonlarla birlikte harekete geçmek için 20-21 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek alternatif zirveye ve 20 Eylül'de saat 17'de Taksim Tünel'den başlayacak olan yürüyüşe siz de katılabilirsiniz demiş. Bunu da açık radyoda ve açık gazetede yapmaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu dünyanın her tarafında ve sokaklarda görüşmek üzere demiş Gökşen. Onu da buradan bir günaydın diyelim bu vesileyle. Ve zaten küresel iklim değişikliğiyle doğrudan ya da dolaylı olan haberleri aktarmaya da devam edelim. Biraz önce göçmenlerden, sellerden ve aynı şekilde ortaya çıkan hastalıklardan bahsedebilme fırsatı bulmuştuk. Bir de kuraklık tehlikesi var. Türkiye etkisi altına alan geçtiğimiz yaz aylarında, hatta geçtiğimiz seninin başında geçtiğimiz seneki kışın başından itibaren. Konuşmaya başladığımız e, kuraklık tehlikesi aslında tehlike olmaktan da çıkmış bir fiil bir durum haline gelmiş olan e, kuraklık haberlerini de beraberinde getiriyor. Şimdi e, çiftçiye 2015'te 6,5 milyar lira kredi verileceğinden bahsediyor Star gazetesinde. Bu sebebi ise kuraklık. E, gelir düşen milyonlarca çiftçiye kredi müjdesi gelmiş krediyle geçiştirilecek bir durum olarak görülmüş galiba bu kuraklık hadisesi de Türkiye Tarım, Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Abdullah Kutlu yapmış açıklamayı. 2014 yılında 5.7 milyar liralık kredi hedefi olmasına rağmen 6 milyar lirayı bulacağını kaydetmiş. 2015 yılında %10 kredi büyümesi beklediklerini söylemiş ve devam etmiş konuşmasına gıda fiyatlarının ay sonunda düşmesini bekliyormuş genel müdürü Abdullah Kutlu. Yeni sezon ürünleri çıkıyor. Bu ay sonuna doğru yeni sezon, yeni sezon çıkar. İkinci üründe, Ekim'inde de ürünü elde etmeye başlanıldı bile demiş. Fiyatlar bazı ürünlerde yükselse de piyasayı bozucu bir şey izlemiyoruz. Bazı ürünlerde spekülatif hareketlilikler oluyor demiş. Ama e, Irak, Gürdüm ve Tunus'a da yatırım yeni pazarlar açıldığını söylemiş. Spekülasyon ne olduğundan tam olarak bir bilgimiz yok. Açık dedi bunu haberlerini veremedik ama hem ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısının hem de Merkez Bankası'nın başındaki en yetkili isim Basçı'nın yaptığı açıklamalar vardı. Bu açıklamalara göre de enflasyonun düşmemesindeki sebep olarak gösterilen ana etken gıda ve gıdanın da fiyat artışındaki yükselmenin Temel sebebi ise kuraklık olarak görülüyordu. Bunu da hatırlatmakta tekrardan fayda var. Ve Türkiye'nin konuştuğu bir diğer konu da son zamanlarda tünde yine açık gazete bilme fırsatı bulduğumuz iş kazaları. Özellikle bu İstanbul'un tam merkezinde meydana gelen kazadan sonra dikkatler daha da toplanmış durumda. İş cinayetleri iş kazalarıyla alakalı olan ortaya çıkan durumlara haberlerde de bunu görebilmek mümkün. Ve torunlar inşaatta meydana gelen kazayla alakalı detaylarda gelmeye devam ediyor. 10 işçinin hayatını kaybettiği torunlar inşaattaki asansör skandalını ortaya çıkaran asansör görevlilerinden Mehmet Acar'la birlikte 20 işçinin işine son verilmiş İstanbul Mecliköy'deki 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasından bahsediyoruz. Bu facianın sonrasında asansörlerin bozuk olduğunu söyleyen işçi Emrah Acar adliyeye gidip tanıklık yapmalarının ardından 21 kişinin işine son verildiğini açıklamış. Tanıklık yaptıkları gerekçesiyle olsa gerek e, bilmiyoruz. Bakalım detayları da çıkacaktır. Mecliköy'de yıkılan Ali Samiye Stad'ın arazisine yapılan ve torunlar Holding ait rezidans inşaatında Asansörün 32. kattan zemine çakılmasıyla 11 yaşını yitirmişti ee, ve Türkiye'de de epey uzun süre konuşulmuştu bu durum. Asansör sorumlularından Emrah Acar, geçtiğimiz günlerde Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'a konuşmuş ve inşaattaki asansörlerin bozuk olduğunu söylemiş. Bu konuda şirketin yetkililerine de uyarılar yaptıklarını anlatmıştı. Acar, işe 5 gün önce başlayan bir işçinin asansör sorumlusu yapıldığını da söylemiş. Acar ile birlikte inşaatta çalışan işçiler şantiyedeki olumsuz koşulları gazetecilere anlatmışlar. Şirket dün Acar'la ile birlikte 21 kişinin işine son vermiş. Muhasebeye giden işçilere çalıştıkları süreye göre tazminatları ödenmiş. İşçiler şantiyenin yatakhanesindeki eşyalarını toplayıp inşaatı terk etmişler. 6 aylık çalışmanın karşılığında 3000 TL tazminat verilerek işten çıkarılan Acar ve 20 arkadaşı şimdi iş arıyormuş. İşten çıkarılan Emre Acar şunları söylemiş. Size yaptığım açıklamadan kısa bir süre sonra işten çıkarıldığımız bilgisini muhasebeden aldık. Ama eylem yapıp şantiye alanına milletvekilleri gelince işten çıkarılmalar bir süre durduruldu. Cuma günü çalışma arkadaşlarımızla birlikte adliyeye tanık olarak savcıya ifade vermeye gidince çıkarılma işlemlerimiz hızlandırılmış. Bizi çağırıp tazminatlarımızı ödediler. Artık işsiz istemiş. Bir süre iş arayacağız. Eğer yeni bir iş bulup ekmek parası kazanmaya başlarsak. İstanbul'da kalmaya devam edeceğim demiş ama iş bulamazsam mecburen memleketim Elazığ'a gideceğim diye de konuşmuş Emre Hacar. iş kazaları bir diğer taraftan devam ediyor ee, İzmir'de üniversiteyi bitirdikten sonra ailesine yardım etmek için inşaatlarda çalışan 25 yaşındaki Mehmet İsa Dunlu 5. kattan düşerek hayatını kaybetmiş T24'ten gelen bir haber bu İzmir'de üniversite eğitimini bu yıl bitirdikten sonra ailesine destek olmak için inşaatlarda çalışmaya başlayan 25 yaşındaki Mehmet İsa Domlu'dan bahsediyoruz. Alçı işleri yaptığı binanın 5. katından düşerek yaşamını yitirmiş. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre dün öğle saatlerinde Buca'da meydana gelmiş bu olay ve 25 yaşındaki bu genç işçi eski öğrenci hayatını kaybetmiş 5. kattan asansör boşluğuna düşerek Böyle bir durum söz konusuymuş. Son kalan 5 dakikamız içerisinde de e, gazetelerin manşetlerini tekrardan bir hatırlayalım. Bakalım daha doğrusu neler var neler yok bugün. Taraf gazetesi İran gazına zarrab fiyatı demiş. 17 Aralık operasyonun ardından ortaya saçılan Rıza Zarrab'ın ilişkileri Türkiye'ye pahalı patlamış. Hüseyin Özay'ın haberine göre sürü manşetten verilen. Ankara'da İran gazına yüce divanlık olan mavi akımdan bile fazla para ödemek zorunda kalmış. Yani İran gazının 1000 metreküpünü 492 dolar ödeniyormuş, mavi akım gazına 424 dolar ödenmiş. İran gazı, <gülüyor> özür dilerim, İran gazı, yüce divanlık olan mavi akım gazına bile 68 dolarlık fark atmış durumdaymış. Hürriyet gazetesine baktığımız zaman ders olsun deniliyor. Manşetten verilen haberde. Özür dilerim tekrardan. Feribottan indikten sonra denize uçan otomobilde ölen 4 kişinin ailelerine 1.400.000 TL tazminat ödenecekmiş. Bu ihmal gerekçeli en yüksek tazminatlardan biri olmuş. Milliyet <gülüyor> Milliyet gazetesinde bu kez katil elektrik deniyor. Biraz önce okuduğumuz Kütahya'daki haberi aktarıyor. Sudan sebeplerle ölüm listelerine liseli Resul de eklendi deniliyor. Kütahya'da Görlü denen yolda Kaldırımın ortasındaki elektrik kutusuna elektrik kutusundan kaynaklanan elektrik akımına kapılmış olan lise öğrencinin hikayesi anlatılmış. Evrensel gazetesinde eğitim bakanından ibadet fetvası denilmiş liselere ibadet odasını zorunlu hale getiren yönetmelikle ilgili soruya milli eğitim bakanı Nabi Avcı'dan ilginç yanıt gelmiş. İbadet zorunlu değil demiş. Zaman gazetesinde işi de karşı ra askeri destek sözü deniliyor. Birazdan bunu Ahmet İnsel'le beraber konuşacağız. <gülüyor> Özür dilerim. Ve 50 yıldır gündemde olan dershanelerin tarih olduğu haberi var. Türkiye gazetesinde eğitimde bir devrin sonu deniliyor. İlk dönüşüm lisesi deniliyor. Eğitimden alakalı haberler var Vatan Gazetesi'nde Paris ittifakı deniyor İşit'te alakalı haberlerden bahsedilerek Katar'ın sınır dışı ettiği Müslüman kardeşler Türkiye yolundaymış Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine göre Kardeşlere kapı açılıyormuş e, Katar tarafından sınır dışı edilen Müslüman kardeşler örgütünün yetkilileri Türkiye'ye gelecekmiş Darbe düğmesine Eylül'de bastılar deniliyor. Sabah gazetesinde akşam gazetesi ihvan üyelerine kapımız açık demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demeciyle alakalı olarak. Ve Genelkurmay'da da paralel teyakkuz varmış Say gazetesinin manşetine göre. Yurt gazetesinin manşetine göre ise işsizlik patlamış. E, Türk verilerine göre Haziran ayında işsizlik sayısı 2 milyon 654 bin kişi bulmuş, iş arayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 5 748 bin'e ulaşıyormuş. Bunun istatistik verileri Vark Manşet'ten bugün Yurt gazetesinde, Bir gün gazetesinde imamı evlere çağıralım özel ders aldıralım bari denilmiş. Yeni şafakta ise Fransa'da Fransa'nın ilk bir cinliği deniliyor. İşit konferansı için Paris'teyken Fransız uçakları Irak üzerinde keşif uçuşu yapmışlar. Bundan bahsediliyor ve son olarak da Haber Türk gazetesi gece yarısı atamalarından bahsediyor. Davutoğlu başkan başbakanlığındaki 62. hükümetin bürokrasideki ilk önemli atamaları dün gece gerçekleşmiş. İstanbul valisi mutlu merkeze alınmış. Yerine Malatya'dan Vasip Şahin atanmış. Ne? Vali yok mu artık? İlginçmiş. Hatay Valisi Lekesiz Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atınırken Emniyet Genel Müdürü Kılıçlar Ankara Valisi Yüksel'in yerine getirilmiş. TRT'den Valiliğe getirilen isimler var. Kraç Diyarbakır'dan merkeze Hacı Müftüoğlu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Dini, Antalya Valisi Öztürk İçişleri Müsteşarlarına gelmiş. TRT Genel Müdürü Şahin Samsun Valisi olmuş. TRT'den Valiliğe gelmiş. Evet durum bu. Ee, ufak bir düzeltme yapayım ee, Rantik ödülleri için Şebnem Korur e, Fincancı demişim Fincancı olacakmış ee, O ufak düzeltmeyi de yaptıktan sonra Ufak bir ara verelim Ahmet İnsel de konuşmaya devam edeceğiz Açık gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Günaydın Can. Bugün Ömer Madra yok. Kendisi evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta eylemleri takip ediyor. Önümüzdeki günlerde muhtemelen iletişim halinde olacağız. Gönderdiği kayıtları da yayınlayacağız. Ama bugün teknik masada arkadaşım Özdağlı ve ben de berabersiniz. Tekrardan günaydın diyeyim size. Günaydın. İşit mevzusu hakkında konuşacaktık dün konuştuğumuz üzere. Böyle bir evet. durum söz konusuydu. Evet. E, önce e, belki taze haber e, Paris konferansı evet. biliyorsunuz e, dün Paris'te e, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa e, ve belli başlı e, Arap ülkelerinin katılımıyla e, belli başlı derken hepsi değil bir kere o çok önemli bir e, konferans düzenlendi yani bu e, Amerika'nın oluşturmaya çalış, çalıştığı koalisyonun. E, bir ara konferansı niteliğindeydi. Ve e, konferansın sonuçları e, Amerika'nın ve Fransa'nın beklediğinin e, çok altında. Bu hakikaten üzerinde e, dikkatle durulması gereken bir konu. E, Birçok e, özellikle e, Arap e, e, ülkesi, Zaten esas onları harekete geçirmek üzereydi e, konferansın amacı. E, neyin kimin ne kadar katılımda bulunabileceğini e, belirtmek üzere, tespit etmek üzere yapılmış bir konferanstı ve e, burada ortaya çıkan tablo hemen hemen e, bütün e, Arap ülkelerinin e, Irak'a işi de karşı bir e, askeri e, saldırıda doğrudan yer almak konusunda çok çekingen davrandıkları bazılarının hatta hiç ortalıkta gözükmek istemediği yönünde en beklenmedik çıkışlardan bir tanesi Katar'ın temsilcisinden geldiğini yazıyor gazeteler Katar'ın temsilcisi Amerika'nın Katar'da biliyorsunuz çok önemli bir askeri üssü var El Udeyn üssü bu Katar'daki asgari üs aynı zamanda Amerika'nın Güney Asya Merkez Karargahı. E, temsilci e, El-Udeir üstünden uçakların kalkmasına izin vermeyi konuşmak için çok erken e, demiş. Yani izin vermeyebiliriz anlamına geliyor evet. bu. E, diğer taraftan e, e, Bahreyn e, Birleşik Arap Emirlikleri e, gerçi e, Bahreyn'in birkaç şu anda devam eden Amerikan uçak saldırılarına desteği daha geçmişten biri var fakat daha fazla bir katılımı pek gündeme getirmedikleri anlaşılıyor. Bahreyn'in Kuveyt ise zaten şaşkın durumda. O da hemen hemen hiçbir angajman vaadinde bulunmamış. Diğer taraftan bir de masada olmayanlar var. Mısır yok mesela. Hı. Yani Mısır'dan ses yok hiç. Mısır'dan ülkeleri yok. Gerçi onların şu anda kendi başlarının çaresine bakmak belki daha büyük öncelikleri ama özellikle Tunus, Libya'yı zaten saymayalım. Ortaya çıkan tablo, dediğim gibi hiç çok başarılı bir konferans oldu. Amerikalılar geniş bir koalisyon oluşturdular. Mesela Hadi şeyi vazgeçelim Irak'ın kuvveyte saldırısı sırasında oluşan Koalisyondan vazgeçelim O çok geniş bir koalisyonda hatırlıyorsunuz ee, Irak Kuvveti işgal ettiğinde <gülüyor> Oluşan e, Irak'ı oradan çıkartmak için oluşan koalisyon Bütün Arap ülkeleri neredeyse vardı ee, Daha sonra e, Irak'a saldırı için e, Oluşan e, Koalisyondan bile daha dar İngiltere bile masada yok ne yapacağı belli değil e, Fransa'yla Amerika'nın başını çektiği bir e, saldırı e, koalisyonu e, oluşturmaya çalışılıyor ama anlaşılan e, özellikle Suriye Arabistan Bahreyn e, Birleşik Arap Emirlikleri Katar e, gibi ülkeler e, bu bu e, Böyle bir e, koalisyona, sal, işi de karşı e, saldırı koalisyona katılma konusunda e, bölgedeki Sünnilerin e, yani Irak, Suriye ve büyük ihtimalle kendi bölgelerindeki Sünnilerin e, yeni bir e, 2003 e, travması e, yaşayacak olmalarından o 2003 travmasını kısaca. E, kat be kat katlayarak daha fazla yaşayacak olmalarından korktuklarını belirtiyorlar temel çekince bu yani temel çekince bu mu yoksa bu ileri sürlen gerekçe mi bilmiyorum ha, evet. onu daha bölgeyi yakından bilen içeriden bilen insanlara sormak lazım çünkü bu, bu ma, ileri sürülen gerekçe olabilir temel çekince bu olmayabilir ama bunun bir dikkat yani bunun bir çekinci olarak dile getirildiğini görüyoruz bir yeni bir haçlı sefe oluşacak algısı baskın olduğunu kısmen ifade ediyorlar ve yüzden katılmak istemiyorlar. Tam da Amerikalılar bunundan kurtulmak için böyle bir algıdan kurtulmak için özellikle Irak'ta Arap ülkelerinin çoğunlukta olduğu Bölge Arap ülkelerinin çoğunlukta olduğu bir koalisyon kurmaya özellikle bu nedenden e, destek veriyordu. E, tabii burada Arap ülkelerinin bir e, bir e, ikinci e, sıkıntısı var. E, bu koalisyonun başarılı olmasında, bu Paris konferansının başarılı olmasında önemli olacak bir adım, yeni olacak alan adım e, şeyin e, Irak ve Fransa'nın talebine rağmen İran'ın konferansa katılmasına Arap ülkelerinin karşı çıkmış olması. Evet. Bir taraftan Arap ülkeleri İran'ın katılmasını engellediler. Bu konuda istediklerini elde ettiler. Ama diğer taraftan karşı tarafın istediklerini vermekte de çok çekingen davranıyorlar. Halbuki İran'ın katılması konferansa, koalisyona katılması anlamında söylemiyorum İran'ın. Koalisyonu'na katılma ihtimali yok gibi Amerikalılar'ın da isteyeceğini zannetmiyorum. Ama İran'ın bu konferansa katılması gerçekten e, tartışmayı e, başka bir zemine çeker ve belki bir yeni adım atılmasında, yeni değişik bir adım atılmasında önemli bir rol olurdu. E, ama Arap ülkelerinin en büyük korkusu işit mi yoksa İran mı hala belli değil. Evet. Halbuki IŞİD de artık giderek daha fazla bölgeden gelen haberlere göre, gözlemcilerin aktardıklarına göre Arap ülkelerine yönelik geliyoruz sloganını kullanıyor sürekli. Suudi Arabistan'da ee, liselerin duvarlarında IŞİD sloganlarının evet, olduğuna dair haberler vardı. Geçtiğimiz evet, hafta e, evet aynı şeyi ben de okudum. Ee, Suudi Arabistan'da işit geliyoruz kadimim e, diye yazan IŞİD imzalı e, sloganların Yazıldığını Ve dile getirildiğini Gözlemciler Söylüyorlar Bu tabi ne dereceye kadar gerçek bir tehdit oluşturuyor Ne dereceye kadar simgesel bir tehdit Bilmiyoruz bu güç dengelerini Ama unutmayalım ki Bütün bu ülkeler Aynı zamanda özellikle Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn falan Aynı zamanda çok küçük bir oligarşinin iktidarda olduğu bir oligarşın iktidarda olduğu ve toplumun oligarklara karşı çok ciddi bir sünni kesim dahil olmak üzere sünni kesimden bazıları dahil olmak üzere ciddi bir tepki ve nefret birikiminin olduğu yerler evet. dolayısıyla da böyle bir işit dalgası oraları birdenbire bir kasırga gibi alt üst edebilir ve bundan endişe ettiklerini tahmin edebiliyoruz acaba bu endişe nedeniyle mi şimdi üzerimize çekmeyelim deyip kenarda durmayı tercih ediyorlar. Yoksa sünnilerin gerçekten bu e, haçlı sefere algısı e, travmasını daha da derinleşmesinden korkup işinin daha da güçlenmesinden mi korkuyorlar? Bütün bunlar e, herhalde hepsi birbirini tamamlayan olgular. Tabi insan şeyi sor, sorgulamanmak edemiyor. Bir taraftan da acaba e, bu ülkelerin bazı grupları biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın Açıktan destek vermekten ziyade bölgedeki bazı zengin ailelerin işi de destek verdiği yönünde istihbarat haberleri daha çok. Acaba bu ailelerle çatışmaya girmekten korkup o oligarşinin ittifakını mı kırılmasından korkuyorlar bilemiyoruz. Bunları biraz daha tabii içinden orada yaşayan, orayı daha iyi izleyen. E, Arapça bilen kişilere sormak gerekiyor. Evet, çok fazla etken var gibi duruyor. E, evet ama yani Paris Konferansı beklenenden daha e, bekleneni vermediğini söyleyebiliriz e, şu aşamada Paris Konferansı. Rusya'da dahil değildi değil mi aynı şekilde e, bu konferansa? Hayır çağrılmadı. Çağrılmadı ha, bir, bir şey daha var. Unuttum söylemeyi. Arap ülkeleri bir koşul daha koymuşlardı Paris Konferansı için Rusya deyince siz Rusya deyince aklıma geldi. İran katılmayacak, Suriye konuşulmayacak hmm. ve bunu da elde ettiler. Ama sonuçta operasyonların düzenleneceği ülke Suriye değil mi? Hayır, Sadece evet. Irak mı? Sadece Irak. Irak, Irak konusunda Suriye konuşulmayacak. Evet. Tamam. Hayır, hayır. Suriye konuşulmayacak. Irak, Irak çünkü şöyle bir şey var. Meşruiyetçi diyelim. <gülüyor> bir e, argüman var o aynı zamanda biraz İ İran ve Suriye'nin e, İran ve e, Rusya'nın niye Irak'a karşı askeri müdahaleye ses çıkarmadıklarını fakat e, Suriye'ye karşı askeri müdahaleye e, karşı çıktıklarını e, işidin Suriye'deki bölgelerine askeri müdahaleye karşı çıktıklarının bir yasal argümanı diyebiliriz. Irak devleti çağırıyor askeri müdahale için. Anladım tamam. Yani oluşmuş bir Irak devleti var. U Uluslararası camianın tanıdığı bir Irak devleti var. Irak devleti ni Irak devleti kendisi çağırıyor. Hatta bu çağrı bu, bu sabah yeniden yenilendi. E Irak devleti bir işi de karşı kendisini savunacak bir dış müttefik müdahalesini davet ediyor. Dolayısıyla Tabii bu Irak Devleti'nin daveti müdahalenin uluslararası hukuk açısından meşruiyetini çok güçlendiriyor. Evet. Fakat buna karşılık Suriye birkaç gün önce gazetelerin yazdığı gibi kendisinden izin alınması, kendisinin bilgilendirilmesi, kendisinin davet etmesi koşuluyla İŞİD'in şiddin e, Suriye'deki e, mevkilerine eee saldırdığını ya izin vereceğini e, belirtti. Tabii Suriye bu vesileyle kendisinin bir meşru devlet yani Hafız reji, pardon Beşer Esad rejiminin su, e, meşru bir devlet e, olmasının yeniden tecil edilmesi, tescil edilmesi e, Anlamına gelen bir fırsatı var elinde onu kullanmak istiyor ve Rusya'da bu argümanı belirterek eğer Suriye'nin daveti ve onayı olmadan yapılırsa Suriye yönelik işi de yönelik Suriye'deki askeri saldırı herhangi bir saldırı bunu uluslararası hukukun ihlali ve Birleşmiş Milletler kurallarının ihlali olarak tanımlarız. Evet, tehditinde bulundu. Hatta Esad'ın baş danışmanlarından Hüseyin Şaban daha da e, ileri bir açıklama yaparak e, eğer böyle bir operasyon gerçekleşirse Amerikan jetlerini vururuz demişti. Dün de Barack Obama'nın bir açıklaması var. IŞİD'i vurmak sizi vurmak IŞİD'i vurmaktan daha kolay diye daha da geril, gerilmiş sinirler gibi duruyor. Evet daha da gerilmiş gibi duruyor ama bu biraz da Amerika'nın açmazı yani oradaki Suriye devletini e, tanımamak bir e, doğruları tanımamak demek. Aynı zamanda e, Suriye'de e, hiçbir e, devlet, çünkü şu anda ÖSÜ'yü tanıyan bir e, Birleşmiş Milletler kararı yok benim bildiğim evet. e, o, o Suriye'yi bir devletsiz toplum olarak tanımlamak demek. Bu da pek kolay değil uluslararası açısından. E, ama e, büyük ihtimalle bir e, Irak'a yönelik saldırı olup olmayacağını bilmiyoruz ama Irak'a yönelik bir saldırı olduğunda bunun ister istemez e, coğrafi e, sürekli açısından bak baktığınızda ister istemez Suriye'nin özellikle Irak sınırına yakın e, bölgelerinde ve civarında örneğin e, bunun e, bir e, uzantısı olması kaçınılmaz. Zaten anladığım kadarıyla böyle bir saldırı durumunda işit güçleri Amerika'nın e, Suriye'ye saldırmasını neredeyse biraz eee evet. kışkırtacaklar gibi gözüküyor. Evet. Hafız şeyle Beşar Esad'la e, Amerika bu vesileyle kapışsın diye ne dereceye kadar Amerika Beşar Esad'ı şey yapar? E, e, la kapışmayı tercih eder bu durumda. Onu da bilmiyoruz. Burada temkinli olmak lazım çünkü her an pozisyonların değiştiği bir yerdeyiz. Yani Türkiye'nin nasıl Türkiye dış siyaseti bütünüyle kontropiyede kaldıysa Suriye konusunda yorum yaparken de son derece dikkatli olmak gerekiyor. Ben de onu soracaktım. Türkiye var mıydı peki Paris konferansına katılan delegeler arasında Türkiye'nin temsilcileri vardı muhakkak ki? Mesut Çavuşoğlu vardı galiba. Dışişleri Bakanı vardı yanılmıyorsam. Kendisinin herhangi bir deklarasyonunu okumadım ama listede Türkiye'yi gördüm diye hatırlıyorum. Ona dikkat etmemişim doğru bir soru. Ama Mesut Çavuşoğlu vardı diye sanki konferans açılış şeyinde metninde gördüm diye hatırlıyorum. Onu... Kontrol ediliriz işte tekrardan. Evet. evet lütfen. Evet. Türkiye'nin konumu peki son zamanlarda hazır bahsetmişken ne şekilde ilerliyor? Hala bildiğimiz üzere e, herhangi bir askeri müdahaleye katılılmayacağı fakat lojistik destek verileceği argümanı mı sürdürülüyor yoksa başka bir gelişme var mı sizin görebildiğiniz? Bu böyle devam ediyor. Yani Türkiye'nin lojistik destek vereceği, askeri müdahaleye katılmayacağı hemen hemen kesinleşti. Hatta bu İncilik hava üssünden e, askeri e, saldırı amaçlı askeri uçuşlara izin verilmeyeceği e, ifade edildi. Amerikalıların böyle bir talebi oldu mu ondan emin değilim. E, sadece e, insani amaçlı e, uçuşlara izin vereceği belirtildi. İnsani amaçlı uçuş deyince de e, ne anlama geliyor? Askeri uçakların insani amaçlı uçuşları büyük ölçüde... E, kendi askerlerinin zor durumda kalmış askerlerinin çekilmek, yaralı taşımak gibi e, bu tür e, müdahalelere e, yönelik uçuşlara izin vereceği anlamına geliyor. Amerika'nın şu anda eğer Katar falan da üstleri kapatmazsa bu tür uçuşlara o zaman işin yapısı değişebilir. Ama Amerika'nın şu anda bölgeye askeri e, uçak havadan müdahale yapmak için e, ihtiyacı olduğu yer sayısı yeteri kadar var e, Amerikan ah, uçak gemileri de zaten bölgede dolayısıyla İncirliği kapatmak e, Amerika'yı eli kolu bağlı bırakmak anlamına gelmiyor tabii bir Amerikalıların ne dereceye kadar bunu da ısrarlı olduklarından emin değilim yani bunu da abartmamak lazım çünkü e, daha operasyonel e, daha operasyonel daha rahat davranacakları üsler var ellerinde. Türkiye e, lojistik destek e, derken e, bu e, operasyona bu lojistik desteğin ne olacağını tam bilemiyoruz. E, Irak konusunda çünkü Irak konusunda Türkiye lojistik destek e, vermesi e, Kürt bölgeleri üzerinden e, olabilir. Yani Türkiye'nin doğrudan Irak'taki işit varlığına sınırda olmadığı için Irak sınırında işit varlığı çok büyük bir lojistik destek verme ihtimali yok. Söz olarak ya sembolik olarak olabilir ama Suriye müdahale olduğunda iş tamamen değişiyor tabii. Evet. Suriye müdahale olduğunda Türkiye'nin örneğin işitle olan sınır kapılarını bütünüyle kapatmaması, Türkiye'nin işitin veyahut işi de destek verecek. Çünkü böyle bir saldırı sırasında. Suriye'deki ve Irak'taki diğer İslami cihat veya radikal İslamcı örgütlerin ne, nasıl davranacağını bilmiyoruz. IŞİD'in yanında mı alacaklar? Yoksa e, dağılıp e, işitten ve bu saldırıdan kendilerini kurtarmak için işidin karşısında mı yer alacaklar veya bırakıp kaçacaklar mı? Bunları bilmiyoruz. Yani IŞİD'in etrafında geniş bir İslami radikal İslami örgütler koalisyonu oluşursa ki zaten şu anda işit büyük ölçüde El-Nusra ve diğer ahrar Şam falan gibi örgütlerden e, militan devşirmekle meşgul ve bu sadece para mevzu değil e, anladığım kadarıyla para da önemli çok yani bölge için çok daha yüksek e, ücretler diyor 400-500 dolar e, gibi ama e, e, böyle bir e, Amerikan veya Batı saldırısı cephesi, genişletilmiş bası saldırısı cephesi oluştuğu zaman oluşursa eğer Suriye'de veya Irak'ta ama esas Suriye'de Türkiye'nin e, Suriye sınır kapıları e, inanılmaz önemli bir e, yer olacak. Lojistik açısından baktığımızda. Ve zaten bence Türkiye'nin e, Suriye ve Irak'a askeri müdahalede bulunmamasını eleştirmek yerine ki bence doğru bir karar. Evet. Türkiye'nin Askeri müdahalede bulunmaması iki nedenden doğru bir karar. Üç nedenden doğru bir karar. Birincisi, Türkiye Amerika gibi veyahut Fransa ve İngiltere gibi binlerce kilometreden öteden gelip de istediği zaman elini kolunu sallayarak ülkesine dönebilecek bir coğrafyada değil, sınır komşusu ve en uzun sınırının olduğu komşu. Buraya müdahalede bulunduğunuz zaman, askeri müdahalede bulunduğunuz zaman, bunun sonuçlarını on yıllarca e, sınır komşunuzla yaşamak durumundasınız. He, hele oraya bir askeri birlik, askeri fiziki askeri müdahale, kara yo, kara gücü olarak bulunmak şu anda söz konusu değil ama e, girmek e, durumunda kararını verirseniz sınır bölgesinden giren askerler kolay kolay çıkmazlar. Dolayısıyla bu Türkiye açısından çok ciddi bir bir soruna yepyeni bir soruna yol açacak demektir. Türkiye'nin işgalci algısını güçlendirir. İkincisi Türkiye bir sünni çoğunluğun olduğu ülke ve bu sünni çoğunluğun beğensek de beğenmesek de bir batıyla sorunu var ve bir batılı müttefik güç içinde burada oradaki Sünnilere yönelik bir saldırıda devletin oranın meşru devletinin de çağrısı olmadan bir askeri saldırıda bir terörle mücadele adı altında saldırıda bulunmak, askeri saldırıda bulunmak kendi içinizdeki Sünni tepkisini arttırır. Bunu beğenmeyebiliriz, eleştirmeliyiz ama bu böyle. Yani bunu yokmuş gibi de davranamazsınız. Üçüncüsü esas önemlisi bence Türkiye'nin Suriye ve Irak'a askeri saldırı ittifakı içinde yer almasını yer almamasını eleştirmek değil, yer almasını talep etmek değil. Esas sorun Türkiye'nin bugün dahi devam eden belki biraz azalarak ama bugün dahi devam eden Suriye'deki özellikle Radikal İslamcı muhalefet örgütlerine verdiği lojistik desteğin sona ermesini talep etmektir. Bu bence en önemlisidir. Evet. Türkiye bugün Türkiye hükümeti bugün işi de terör örgütü adını tanımamakta fakat yuvarlatarak kelimeleri işte ben bunu demek istiyorum ama demiyorum gibi kelime oyunları yaparak durumu idare ediyor. 49 tane rehin var e, şeyde. Rehin e, alınmış e, kişi var. Bunların arasında biri çocuk, e, kadınlar var. E, Musul başkonsolosluk personeli ve ailelerinden insanlar. Tamam ama bu şu anlama gelmemeli. Türkiye e, işi de karşı doğrudan bir müdahale, askeri müdahalede bulunamaz. Anlaşılabilir bir nedendir. Olmaması gerekir zaten. Bu Musul başkonsolosluk rehinleri olmaması da bu tavrı korumak gerekirdi ama buna karşılık radikal İslamcı gruplara ve özellikle işi de lojistik destek vermek bunların para kaynaklarının Türkiye üzerinden geçmesine izin vermek bu kişilerin bu grupların Türkiye sınırına rahatlıkla geçerek burayı kendileri açısından güvenlikli bir lojistik arka üst olarak görmelerini ve kullanmalarına e, izin vermek bu e, kabul edilebilir bir şey değil ve bur, bur, burada muhalefetin mücadele etmesi gerekiyor. Türkiye'nin Türkiye devletinden, Türkiye, Devleti Türkiye hükümetinden talep etmemiz gereken buna bugün ve burada hemen şimdi son verilmesi ve, e, ve varsa eğer Türkiye'de çeşitli nedenlerle göz yumulmuş, İnsani, Müslüman ağırlıklı, İslam ağırlıklı, İslam tanılı insan yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde Türkiye'de yerleşmiş bu tür radikal İslamcı odaklanmaların temizlenmesini, deşifre edilmesini ve bunların etkisiz kılınmasını talep etmek. Evet. Yani biz bir barut fıçısı üzerindeyiz ve şu anda bu barut fıçısı üzerindeyken kalkıp işi de askeri müdahale etmiyorsunuz diye Türkiye e, to, hükümetini eleştirmek bence e, saçmalık yanlış bir eleştiri hükümet kendini çok rahat savunabilir orada ve toplumun büyük kesiminde anlar bu savunmayı ama burada Türkiye'de siz bunun arkasında duruyorsunuz hala durmaya devam ediyorsunuz işte Fehimtaş Tekin'in e, gösterdiği e, petrol eee o amatör petrol e, boru hattları evet. kaçakçılığı evet, boru hattı ama şey sırtında kaçakçılığı biliyorduk, evet. katır sırtında kaçakçılığı biliyorduk petrol kaçakçılığını ama boru hattıyla daha bir bunu bilmiyorduk doğrusu, belki eskiden vardı da bilinmiyordu ama benim bildiğim kadarıyla yeni e, ve öyle e, az buz bir e, petrol e, borusu sayısı olmadığından bahsediliyor. Yani, orada... e bu aynı zamanda bölgedeki Türkiye tarafındaki sınırdaki insanlara bu mülteci yığılmasından dolayı rahatsız olanlara ağzına sürmüş bir parmak bal da aynı zamanda bunu unutmamak lazım. Kesinlikle. Çünkü o bölge halkından buraya kaçak petrol geliyor diye bir haber yıllardır veya aylardır yapılıyor. Hiç duymadık değil mi? Bu fehim çıkardı ortaya bunu. Evet yani gidip alanda e, bunun fotoğraflarını insanlarla konuşarak yapan ilk oldu benim bildiğim kadarıyla. Evet, halbuki bu petrol bir yere geliyor. Oradaki köylüler, oradaki kasabalılar, oradaki esnaf, oradaki tır şoförleri hepsi biliyorlar bu petrolün geldiğini. Çünkü o petrol sokağa akmıyor. <gülüyor> Birileri satın alıyorlar, o petrol geliyor. E, köylülerin dediği gibi jandarma da zaten biliyordu diyor. Yani dolayısıyla oradakilerin e, bir ağzına bir parmak bal çalmak ve... Çünkü orada bir huzursuzluk var tabii o büyük mülteci akınından dolayı, ticaretin duruyor durmuş olmasından dolayı. Ee, bir tarafı işin öyle, evet. bir tarafı e, bu, bu vesileyle bölgedeki New York Times'teki yazıda ifade ed, iddia edildiği gibi, ama buna dikkat edelim çünkü o, o tür iddialar her zaman da doğru çıkmıyor. Ee, Türkiye'nin e, güney e, doğu sınırlarındaki bazı eşraf e, artık nasıl tanımlayacağım bilmiyorum. Eşraf diyelim ona şimdilik. E, yerel eşrafın e, bu e, ticaretten büyük e, para vurduğu e, da iddia ediliyor. Çünkü çok uluza geliyor. 25-30 dolara e, satılan bir petrol bu ama çok da iyi işlenmiş olduğunu zannetmiyorum. E, kamyonlarda daha çok kullanılan kötü kalite mazot kal olsa gerektiği düşünüyorum. E, bu e, Buna son verilmesi bunun, bunun IŞİD açısından çok büyük önemi var çünkü IŞİD'in elinde çok ciddi bir mali kaynak var fakat şunu belirterek bitirelim tabii ki bir taraftan da IŞİD'in hem lojistik destek çünkü işitliği sadece sorun işitle El Nusra her ne kadar çarpışıyor olsalar da militanlar seviyesinde geçişkenlik çok yüksek diğer örgütlerden IŞİD'e geçiş çok yüksek Diğer örgütler bir müddet sonra bu IŞİD'in bu gelişmesi İslam Devleti adı altındaki örgütün gelişmesi karşısında dağılıp yok olabilirler hatta. Dolayısıyla burada bir ciddi bir insan desteğinin kesilmesi de çok önemli. Yurt dışından yani Suriye dışından gelen militanların geçişleri esas itibariyle Türkiye'den. Çünkü Ürdün e, sınırını ÖSO kontrol ediyor. ÖSO kontrol ettiği için onların arasından geçip e, is, radikal İslamcı örgütlere katılmak zor. Lübnan'dan geçebilirler. Irak'a girmek e, çok tehlikeli. Esas giriş Türkiye'den alıyor. Zaten yakalananlar da hep Türkiye'den girerken yakalananlar. Evet. E, bu, bunu Türkiye engelleyebilir. Yani bunu e, paralel yapıyla bu kadar uğraşan ve e, e, e, elle toplamış gibi... Doğru yanlış e, suçlu yakalayan bir devlet burada eli kolu bağlı e, sadece efendim bunlar turist ne yapabiliriz diye e, davranıyorsa burada samimi bir e, gerekçe olduğunu kimse iddia edemez. Evet ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuyla alakalı bir çalışması varmış Ahmet Bey onu söyleyerek belki bitirebiliriz. Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan sormuş daha doğrusu da onun sorulan soruları cevaplamış. Irak ve Suriye sınırlarına olası bir tampon bölge oluşturulması konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları devam ediyormuş. Önümüzdeki günlerde dile getirilecek. O Türk Silahlı Kuvvetlerin e, kadim hayali biliyorsunuz bu tampon bölge konusu Irak'ta e, Saddam'a karşı müdahale ilk yapıldığında ve e, Irak Türkleri e, ayaklandığında da hemen daha özel döneminde de gündeme gelmişti. Hemen tampon bölge kuralım o bölgede işte 5 kilometrelik bir tampon, tampon bölge kuralım. 1 kilometrelik bir tampon bölge kuralım. E, bu e, Türk ordusunun ve e, hep hayalidir tampon bölge kurmak. Belki gerekli de olabilir ama e, bu tampon bölgenin uzunluğunu e, hayal edebiliyor musunuz? 1 kilometre derinliğinde bile olsa e, Türkiye ile Suriye sınırı 900 kilometre. Irakla Irak'ta da 331 kilometreymiş BBC'deki. Ne kadar ki? Türkiye ile Türkiye'nin evet, Suriye ile olan sınırı 877 Irak'la 331 kilometreymiş. Yani aşağı yukarı 1200 kilometrelik bir sınır değil mi bu? Evet. 1200 kilometrelik evet, bir sınıra bir kilometrelik bir şey yaptığınızda insanlar sizi aşağı yukarı 1200 1200 kilometre derinliğinde bir kilometre genişliğinde bir alanı ilhak ettiğiniz kabul ederler. Evet böyle 5-6 kilometrelik, 10 kilometrelik 30 kilometrelik tampon bölgelerden bahsetmiyoruz. O tampon bölgeyi yaptınız. Bütün Türkiye ordusunu tampon bölgeye yaymanız gerekecek. Orayı tampon olarak hakikaten tampon bölge konumunda olması için. Karşı taraf yani Irak tarafı ve Suriye tarafı bunu desteklemez ve buna yardım etmezse bu hayal. Evet. Evet. Evet benim en çok e, üzerinde durmak istediğim e, Türkiye'de e, toplumsal muhalefetin üzerinde durup çok hızlı mobilize olması gerektiği. Ama çok hızlı mobilize olması hakikaten hemen ve e, şimdi burada e, mobilize olması gerektiği konu e, Türkiye'nin bu lojistik desteğini e, kesmesi ve e, kaynakları kurutulması için acil müdahalede bulunması. Gazze'deki İsrail'in vahim, vahşi saldırılarına karşı harekete geçişen bir e, toplumsal muhalefet, Müslüman, sol, demokrat, toplumsal muhalefet, bence e, İŞİD'in e, bu e, Yezidileri, İŞİD'in e, Hristiyanları, kadınları, Sünnileri, Alevileri, Nüsairileri, katletmesi karşısında yeter. Biz bunu kabul etmiyoruz ve bunun arkasında duran herkesi lanetliyoruz. Ve Türkiye hükümetinin burada bütünüyle e, geri çekilmesini herhangi bir e, şüpheye bırak, mal bırakmayacak şekilde e, bütün ilişkileri dondurmasını talep ediyoruz diye sokağa dökülmedikleri sürece e, AKP hükümeti Türkiye toplumunun e, bu konuda sessiz kaldığını dolayısıyla kendisini onayladığını e, kabul etmek durumunda kalacaktır. O yüzden sadece bir avuç solcu aktivistin üzerinde sırtında olan bir sorumluluktan bahsetmiyorum. Evet. Teşekkürler Ahmet Bey. Önümüzdeki haftalarda galiba konuşmak durumunda kalacağız bu durumu ben tekrardan. Ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Açık kase. Açık, Açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhaba Güven Bey, günaydın. Ee, günaydın Cihan, merhaba. Ee, bu hafta Ömer Madra yanımızda yok. Ee, Kendisi şu anda New York'ta muhtemelen bu saat dilimleri içerisinde de uyuyordur. Ama muhtemelen yine aynı şekilde e, yayını da dinleyecektir e, ertesi gün kalktığında. Ee, Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi ile alakalı olarak... New York'ta bulunuyor Ömer Madre şimdi zirveye katılmayacak ama zirve etrafında kümelenen eylemlerin bir katılacağına dair bazı rivayetler var biz de yakından takip etmeye çalışacağız Ömer Madre'nin oradaki izlenimlerini ama bu süreçte de açık devam ediyor kaldığımız yerden de açık bilinç programında da konuşmaya devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta e, beynimizin %10'unu kullanabilmek üzerine yaptığımız e, ufak bir sohbet vardı. Galiba bu hafta da aynı şekilde devam edebiliriz. Siz ne dersiniz? E, tamam, bu e, beynimizi yalnız %10'unu mu kullanıyoruz diye sormuştuk. Daha doğrusu evet. e, programa konuk olan Morgan Freeman, e, bir beyin bilimleri profesörü e, olarak, e, evet, beynimizin yalnızca %10'unu kullanıyoruz. Bayanlar baylar falan demişti. Bu iddianın aslında niye içi boş bir iddia olduğunu e, birazcık tartışmıştık. Bu soruya devam edelim e, istedim. E, aslında gelecek hafta da e, hatta belki bir hafta daha e, bizi götürecek kadar malzeme var. Oradan da e, Einstein'ın beyniyle ilgili aslında e, Einstein'ın beynine ne oldu? Einstein öldükten sonra ve bu beyin nasıl bir beyindi? Onun da ilginç bir hikayesi var. Bir noktada oraya bağlamak da istiyorum. Ee, evet Ömer Bey yok. New York'ta gelecek yani bu pazar günü büyük bir yürüyüş olacak. Onun haberlerini filan da herhalde radyodan hafta içinde ve yürüyüş sırasında alıyor olacağız. Evet. Hem Türkiye'de ee, hem de dünyanın dört bir tarafında gerçekleşecek olan yürüyüşler olacak. Aktarma fırsatı bulabileceğiz diye düşünüyorum. Evet New York'taki de çok şenlikli bir şey olacağı bence aslında Ben de bende web siteleri var oradan baktım hatta e, fırsat olsa hala e, gitmeyi de istiyorum gidebileceğimi umuyorum ama e, giderek daha zor e, gözükmeye başladı. Neyse Ömer Bey olmadan bu sohbeti yapalım şimdi e, daha sonra podcastten Ömer Bey dinleyeceksen deyince biraz hafif bir... E, sınava çıkmış öğrenci hisse oluşmada değil doğrusu bende ama dur bakalım nasıl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> halledeceğiz. Şimdi peki beynimizin yalnız %10'unu kullanıyoruz iddiasının doğru olmasına imkan yok pek çok sebepten bu iddianın bu böyle bir iddia karşısında ne şekilde düşünüp akıl yürütmemiz gerektiğini gerek e, beyin bilimleri ışığında Gerek e, evrimsel biyoloji ışığında e, Beynin e, Mesela ne kadar Enerji kullanan e, Ya da bedenin e, Bedenimizin diğer kısımlarına göre e, Ne boyda bir e, Organ olduğuna dair e, Veriler ışığında e, Bu sorunun e, Niye içi boş bir iddia İçerdiğini aslında e, konuşmuştuk Buna devam ederiz fakat bir e, küçük e, ara verip yüzde on sorusuna e, bununla bağlantılı bir iki çok yeni çalışmaya değinmek istiyorum. Bu çalışmalardan bir tanesini aslında e, açık radyo programcılarından e, bizim de dikkatli dinleyicilerimizden Şenol Ayla göndermiş çalışmalar. E, e, Brain isimli e, dergide çok yeni çıkmış olan, e, Ağustos 2014 senesinde yayınlanmış olan bir çalışma. Kendisine teşekkür ederek önce oradan başlayayım. E, e, Çin Halk Cumhuriyeti'nde e, 24 yaşında bir e, hasta, e, hayat boyu e, baş dönmesinden e, Muzdarip olduğu ve e, son bir aydır da e, midesinin bulandığı e, söyleyerek e, nöroloji bölümüne hasta olarak e, geliyor. E, evli ve e, bir çocuk annesi, e, bir kadın. Bu baş dönmesi ve hafif denge sorunları dışında e, hayatı boyunca 24 senedir başka bir problemden e, muzdarip olmamış. E, normal bir hayat sürmüş bir insan. E, beyin görüntülemesi yaptıkları zaman e, bu, bu kadına görüyorlar ki e, cerebellum denen e, beyninin e, çok önemli bir e, parçası e, tamamıyla bu kadının kafasının içinde yok. E, evet. Cerebellum Beynin iki yarı küresinin altında yer alan ve anatomik olarak son derece bariz kendine özgü bir yapısı olan beynin yaklaşık beynin tamamının yaklaşık yüzde onunu ağırlık ve volüm olarak oluşturabilen fakat nöronların çok sık bir şekilde içinde yer aldığı ve özellikle motor hareketlerimiz ve denge e, konusunda e, çok sofistike hesaplar yapmak durumunda olan bir parçası. Serebellum e, denen e, beynimizin kısmının olmadan bir insanın e, yaşayabilmiş olması, 24 yaşına bulabilmiş, evlenip çoluk çocuk sahibi olabilmiş, ufak tefek denge problemleri dışında e, bunun Serebellum'un ee, olmamasının e, e, bu kadının hayatını e, belki dayanılmayacak e, kadar e, engelleyecek bir hale gelmemiş olması e, neredeyse inanılmaz bir sonuç. Doğuştan ee, değil mi bu, kadın, bu eksiklik? E, duyamadım. Doğuştan değil mi bu eksiklik yani sonradan herhangi bir hasar e, ya da darbeyle beraber... Ortaya çıkan Hayır, şeydir. doğuştan olduğu düşünülüyor. Niye olduğuna dair e, bu e, Brain dergisindeki yazıda e, bir bilgi yok. E, daha e, daha belki ilginci cerebellum'un yapması gereken ya da beklenen e, işlevleri beynin neresi ne şekilde üstlenmiş vaziyette. Yani hmm. burada e, plastisite meselesini konuşurken e, beynin ee, nöronal yapısının e, nöronların arasındaki bağlantıların ve e, hangi anatomik kısmın hangi işlevi üstleneceği meselesinin de e, bir takım değişikliklere hayat e, insanın hayatı boyunca e, değişikliklere tabi olabileceğinden falan bahsetmiştik. Burada belki bunun zirve yaptığı çok e, e, etkileyici bir durumla karşı karşıyayız. E, herhangi yetişkin bir insanda bir beyin ameliyatıyla serebellumu mesela e, çıkartırsanız, e, bu insanın e, e, yürümesi, e, kendini dengede bulması ya da işte başı dönmeden durması e, imkansız hale gelecektir. Bunu bırakın, bunun ötesinde e, dille ilgili, bilgisellikle ilgili birçok başka e, çok ciddi problemlerin e, ortaya çıkacağı bariz gözüküyor. Fakat e, belli ki bu kadında beynin e, diğer kısımları serebral e, kortekste bir takım e, devreler e, büyük ihtimalle serebellumun yaptığı işi üstlenmiş ve e, kadının bu, bugüne kadar işte ufak tefek baş dönmeleri filan dengesizlikler dışında normal bir hayat e, sürmesine e, sürmesini sağlamışlar. E, bu kadın gibi cerebellum Olmayan yalnızca bireyinin parmakları Kadar hasta varmış Dokümen, e, Dokümente edilmiş Belgelenmiş dünyada e, Böyle bir Hastayla karşılaşmak tabi kendi başına Brain gibi önemli bir Dergide bir makale çıkmasına Sebep oluyor e, Buradan Bu çalışmanın bizim yüzde on Sorumuzla ne alakası var? Şöyle bir alakası Var Bu e, Beyin hakkında pek çok şeyi aslında iyi bilmediğimizi bize gösteriyor. Ee, ve beynin e, volüm olarak ya da ağırlık olarak e, ya da anatomik olarak yüzde yüzüne sahip olmayan insanların da aslında belki beynin diğer taraflarının e, bu olmayan kısımları kompanse etmesi sebebiyle normal ya da normale yakın bir hayat sürebileceğini gösteriyor. Ama yine de buradan... Biz normal insanlar beynimizin yalnızca %10'unu kullanıyoruz. Sonucu çıkmıyor. Herhangi bir entegre biyolojik sistemde bekleneceği gibi beynimizin her an %100'ünü kullanıyoruz. Beynin her an her tarafı aktif. %90'ı ee, bir şekilde bilgisayarı kapattığımız gibi kapanıyor da yalnız onlu kullanıyoruz gibi bir şey söz konusu değil. Ama bu %100'ünü kullandığımız beynin bir kısmı mesela doğuştan e, kafa tasımızın içinde olmasa bile e, beynin diğer kısımları bunu kompansiye ederek e, normal bir hayat sürmemize e, yardımcı olabiliyor. Burada belki ucu açık olan bir soru şu olabilir. Yaklaşık 1300 ila 1500 gram arasında olan insan beynini minimize etmeye çalışsak. Yani doğuştan belli parçalarını çıkartarak en elde edebileceğimiz en küçük beyin normal bir hayat sürmemize yardımcı olacak. Ne boyda bir beyin olabilirdi? Bu tabii bir proje olarak yapılabilecek bir şey değil fakat beynin e, genel yapısına baktığımız zaman bu tür hastaların e, bize öğrettiklerinin ışığında e, belki e, e, beyinde bir fazlalık e, durumu olduğunu da görüyoruz. Yani her e, beynin sahip olduğu e, her nöron e, olmazsa olmaz bir e, işlev üstlenmiş durumda değiller. Bu da aslında yine evrimsel açıdan baktığımızda çok e, akla yakın bir şey. Çünkü e, küçük hasarlar sonucunda ya da e, nöronların ölmesi e, sebebiyle e, işlevsel bozukluklara e, yol açmaması beynin önemli. E, fakat beynimizin ne kadarında e, belki bu tür bir e, fazlalıktan e, söz edebiliriz. Ee, bu kadının bir cerebellumu olmadan e, normale yakın bir hayat sürdüğünü görüyoruz. Başka beynin ne tarafları doğuştan olmasa normale yakın bir hayat sürdüğünü ee, Bu soruyu açıklamak için yalnızca e, kazara e, e, insanların karşısına çıkmış, beyin bilimcilerin karşısına çıkmış bu tür hastalara bakmak gerekiyor. Bir de belki şundan bahsedilebilir, ee, birkaç hafta önce plastiste konusunu konuşurken Hakan Gürbüt de değinmişti. Ee, bazı bozukluklar, mesela Rasmussen sendromundan e, muzdarip olan hastalara e, özellikle daha geçmiş zamanlarda e, ve özellikle Montreal'deki e, nöroloji e, enstitüsünde yapılmış bir takım e, ciddi müdahaleler var. Çok küçük yaşta çocukların serebral e, e, yarı kürelerinden bir tanesini neredeyse olduğu gibi e, alıp çıkartmak e, nin, e, söz konusu olduğu durumlar var. E, gerek e, enfeksiyonu engellemek gerek e, çok ciddi e, epileptik e, sonuçlarından e, hastayı kurtarmak için. Burada da neredeyse beyninin yarısı e, alınmış e, bir çocuğun nispeten normal bir hayat yaşayabilecek bir e, hale geldiğini, bir, normal bir yetişkin insana e, dönüştüğünü e, e, görmek mümkün. Böyle belgelenmiş e, durumlar var. Bu da yani e, bizim kafatasımızın içinde yer alan beynimizin, e, Belki her gramının normal bir hayat için şart e, olmadığını ortaya e, koyuyor. Öte yandan e, yine tekrar etmiş olayım. E, kullandığımız beynimizin fakat kafatasımızın içinde yer alan beynimizin yalnız bir kısmını kullanıyoruz. %10'unu kullanıp %90'ını kullanmıyoruz gibi bir şey. E, öte yandan söz konusu değil. Ne kadarlık beynimiz varsa kafatasımızın içinde her an e, her kısmını kullanıyoruz gibi evet. gözüküyor. Ya, galiba e, bu çalışmaların, yani bu tip çalışmaların ne yazık ki en verimli olduğu dönemlerde savaşların olduğu dönemler olsa gerek. Yani 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda doğrudan darbe olan e, askerlerin e, sonucunda bir şeyden bahsedebilmemiz mümkün mü? Bu alanda yapılmış olan çalışmaların arttığından, yani zirve yaptığından, peak yaptığından böyle bir çalışmaların? Evet. Sanıyorum mümkün ben e, yani bu soruya doğru bir cevap vermek için açıp istatistiklere bakmak lazım. E, bakmadığım için e, o tür kesinlikle bir cevap veremeyeceğim. Fakat haliyle e, kafatası e, ve beyin e, hasarı içeren e, hastaların çoğaldığı bir zaman olduğu açık e, e, savaşların. Bir de şu düşünebilir e, neyse ki belki demek lazım. İkinci Dünya Savaşı yıllarında beyin bilimleri e, çok ilerlemiş bir halde değildi. Yoksa nazi doktorlarının e, birbirinden korkunç e, deneyleri e, toplama kamplarında e, Musevi tutsaklar üstünde yaptığını filan biliyoruz. E, bu yaptıkları deneyler arasında beyinle ilgili ciddi bir deney olduğuna dair ben hiçbir şey okumadım ama e, bugünkü beyin bilimleri e, bilgisi ve teknolojileri e, ellerinde olsa işte eminim bu mesela cerebellumunu çıkartsak nasıl olur? E, beyine şöyle bir müdahalede bulunalım e, ne olacağını görelim filan diye herhalde birbirinden korkun şeyler yaparlardı. E, i̇yi ki öyle olmamış. E, bir iki tane daha e, bu e, az önce bahsettiğim e, hastaya benzer e, Hastanın e, Belgelenmiş e, çalışması var e, Şöyle bir araştırırken Gördüm mesela Lancet isimli e, yine Medikal e, sektörün önemli Dergilerindendir e, 2007 senesinde e, Bir yazı yayınlanmış e, Bu yazıyı da e, Lionel Foyer isimli Bir e, neurolog e, Yayınlıyor e, e, Marsilya'da ee, Akdeniz Üniversitesi e, Nöroloji Bölümünde e, çalışan bir doktor, bunlara da e, yazıda şöyle anlatıyorlar: 44 yaşlarında bir 44 yaşında bir adam geliyor ve e, sol bacağında bir zayıflık olduğunu üstüne basarken zorlandığını iki haftadır e, anlatıyor. Bunun dışında çok ciddi başka bir nörolojik e, e, semptomlardan oluşan bir geçmişi yok bu adamın. <gülüyor> e, muayeneden sonra beyin görüntülemesi de yapıyorlar ve orada e, görüyorlar ki aslında bu adamın beyninin içindeki boşluklar inanılmaz derecede büyük ve e, korteksi neredeyse ince bir zar e, gibi bulunuyor. E, Kafatasının e, çeperleri içinde yer alıyor fakat e, beyinle dolu olması gereken kafatası e, büyük ölçüde boşluktan oluşuyor. E, kendisiyle yapılan bir söyleşi de bu e, Lionel Foyer isimli nörolog. E, biz bunu herhangi bir e, kantitatif bir e, yöntemle ölçemedik ama... Ee, çıplak gözle e, baktığım e, kadarıyla e, beyninin yaklaşık yüzde sinin olmadığını tahmin ediyorum bu hastanın. Diyor. Evet, evet. Yani bu adamın e, beyni normal bir insan beyninin yalnızca yarısı kadar. E, niye olduğu hakkında da çok fazla bir bilgi yok fakat doğuştan böyle olduğu e, gözüküyor. E, e, bir zeka testine tabi tutuyorlar. Yetmiş beş e, puan alıyor buradan. 75 puan da zeka testinin alt ve üst limitleri normal kabul edilen alt ve üst limitleri arasında yer alıyor. Alt limite yakın bir sayı da olsa e, iyi kötü e, normal bir yetişkin hayatı sürebilmiş bir insan. E, bu, bu şu demek e, belki beynimizin e, e, normal insanlarda yetişkin insanlarda e, işte 1300 iler 1500 grama kadar ee, çıkan insan beyninin belki yarısı olmadan yalnızca diğer yarısıyla iyi kötü normal bir yetişkin hayatı e, sürmek mümkün olabilir. Bunun için böyleyken de... niye e, o zaman bu boy bir beyine sahibiz niye daha küçük beyinlere sahip değiliz e, bu da ilginç bir soru. E, bunun kısmen bu e, e, e, Belki bir işlevi birden çok parçasının üstlenmesinde beynin e, beyin hasarlarına karşı bir tür e, sübat görevi gördüğü düşünülebilir evrimsel açıdan baktığımızda. Fakat bu ucu açık ve ilginç bir soru olarak önümüzde duruyor. Demin galiba sözünü kestim pardon. Yok estağfurullah. bunun gündelik hayata etki etmemesi beni biraz daha e, ilginç bulduğum noktalardan bir tanesi. Yani beyninizin yaklaşık %50'si yok ama gündelik hayatta herhangi bir problemimizin olmaması gibi bir durum söz konusu oluyor. Denge problemi de dahil miydi biraz önce e, söylediğiniz hastanın e, belirtileri arasında? Onda da denge problemi var mıydı yoksa yok muydu? Bu adamda bir denge probleminden bahsedilmiyor bu yazıda. Yalnızca e, işte sol bacağının üstüne basarken bazen bir zayıflık hissi e, olduğundan bahsediliyor. Fakat bu adamın e, yaklaşık %50'si olmayan kısmı serebral, e, e, beynin serebral kısmı serebelluma hakkında bir şey söylenmiyor ama e, normal bir serebelluma yani ee, beynin iki yarı küresinin altında ayrı bir anatomik e, yapı olarak yer alan serebellum e, bu adamda normal olabilir. Dolayısıyla dengeyle ilgili bir e, sorunu olmaması e, beklenebilir. E, diğer e, Çin'deki e, hastanın ise öteden beri, doğuştan beri ufak tefek baş dönmeleri, denge problemleri olmuş ama normal bir hayat Nispeten normal bir hayat sürmesini engelleyememiş. Ee, bu Ve bunun gibi çalışmalar daha önce de dediğim gibi aslında beyinle ilgili ne kadar az şey bildiğimizi bir taraftan gösteriyor. Ee, çok yeni bir çalışma daha var. Ee, Current Biology dergisinde çıkmış. Ee, 11 Eylül 2014 senesinde yani henüz birkaç gün önce çıkmış bir yazı. Bir de ondan bahsetmek istiyorum, ee, e, beynimizin %10'unu mu kullanıyoruz meselesiyle de aslında biraz alakalı. Belki e, diyelim şöyle düşündük, e, peki tamam beynimizin %10'unu kullanmıyoruz, yani hepsini kullanıyoruz ama e, uyanıkken böyle, uyuduğumuz zaman e, beynimiz tıpkı bir bilgisayarın belki, e, düğmesine basılıp e, kapatılması gibi e, kapanıyor. Bir karanlık içinde işte 3 saat, 5 saat, 8 saat ne kadar uyuyorsak böyle bir e, zaman geçiriyoruz. Dolayısıyla en azından e, 24 saatlik günümüzün üçte e, birinde e, beynimizin belki hiç çalışmadığı ya da belki ...hadi otonom bir takım sistemleri nefes almamızı filan sağlaması için... ...diyelim o zaman belki %10'unu kullanıyoruz, kalanını kullanmıyoruz. Böyle düşünülemez mi? Evet. Ee, uyku e, sürecinde beyinde neler oluyor konusunda çok fazla bir e, bilgi yok. Yani uyanıklık e, sırasında beyinde neler olduğuna dair e, bilgilerimize oranla baktığımızda... ...uyku sırasında ne olduğuna dair çok daha az e, bilgimiz var... Uyku zaten uzunca bir süre e, tıp e, dünyasında e, yeterince ilgi görmemiş e, bir alan. E, uyku ve rüyalar hakkında e, ben doktora yıllarımda epey çalışmıştım. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde galiba hatta dünyada ilk uyku laboratuvarı Stanford Üniversitesi'nde kurulmuştur. William Dement isimli bir uyku çalışmacısı bir psikiyatristin kurduğu daha sonra rüyalar ve özellikle rüyada rüya gördüğünün farkına insanın vardı lucid rüya denen özel bir rüya türü üzerine de bir parça araştırma yapmıştım. Bir noktada bunlardan da bahsederim. Fakat şimdi bahsetmek isteyeceğim çalışma insanın rüya sırasında da aslında Dil bilimsel bir takım e, Beyinsel hesaplamalar Yapıyor olduğunu iddia ediyor e, e, Dediğim gibi Current Biology dergisinde yayınlanmış 5-6 e, e, Yazarı var fakat Asıl e, araştırmayı Yapan baş araştırmacı Sid Kudie e, Diye özellikle Bilinç konusunda e, Çalışan bir e, Beyin bilimci benim de aslında yaptıklarını beğendiğim tanıdığım birisi çok basit Aslında bir deney yapıyorlar bu ekol normal Superior'de çalışan insanlar bunlar karşıiste EEG vasıtasıyla beyin dalgalarını kaydederken deneklerin uyanık halde bu deneklere çeşitli kelimeler gösteriyorlar ve bu kelimelerin bir nesne mi olduğunu yoksa bir e, canlı bir hayvan mı olduğunu e, kategorize etmesini e, istiyorlar deneklerden. E, e, eğer e, işte masa kelimesini gördüysen sağ elindeki düğmeye basıyorsun. Balık gördüysen sol elindeki düğmeye basıyorsun. Bunu yaptıktan sonra e, karanlık bir odada e, bu hastaların e, bu deneklerin pardon e, uyumalarını rica ediyorlar. Beyin dalgalarına bakarak Bir insanın ne zaman uyanıklıktan Uykuya geçtiğini anlamak Görmek mümkün Uyku hali Başladıktan sonra Kulaklıktan Aynı şekilde Benzer ama Başka farklı kelimeleri Veriyorlar insanlara Ve Bu deneklerin beyninde Uyanıkken yaptıklarına benzer bir e, kategorizasyon aktivitesi olduğunu görüyorlar. Yani bu insanlar o anda uyuyor da olsalar beyinleri aslında bu uyaranlara e, nesne mi yoksa canlı mı hayvan mı şeklinde bunu anlamak üzere e, benzer bir aktivite e, gösteriyor. Uyudukları için e, haliyle bir motor cevap veremiyorlar. Yani e, sağ ya da sol düğmelere basamıyorlar. Fakat bu e, bir cevap verebilecek halde olsalar bunun altyapısını hazırlayan beyin hesaplamasını e, beyinde olduğunu gösteriyor. Ya da bu iddiada e, bu e, geçen hafta Körn Biology dergisinde çıkmış olan yazı. Bu da belki... E, Kul sırasında aslında beynin düşündüğümüzden çok daha aktif olduğunu gösteren e, pek çok veriden bir tanesi. E, rüya konusuna geldiğimizde e, orada da bahsederiz. Rüyalar da aslında beynin çok aktif olmasını gerektiren fenomenler. Çünkü e, rüya görürken unutmayalım ki beyin e, iki işi bir arada yapmaya çalışıyor. Normal uyanıklık halindeki algıda e, zaten hali hazırda dışarıda var olan bir dünya, Yalnız algılayıp Anlamaya çalışırken Rüyada bu dünyayı Kendi yaratarak beyin Bir yanıyla Uyaranlar Ortaya çıkartıyor Diğer yanıyla da bu uyaranları sanki dış dünyaymış Gibi Yorumlayıp algılayıp Bize bir fenomenoloji Sunuyor Bu açıdan da özellikle Rüyalar sırasında ama bu son Çalışmanın dışında ve ee, rüyalar olmadan da karanlık uyku döneminde de aslında beynin son derece aktif olduğunu, dolayısıyla bu %10 hipotezinin e, uyku sırasında da e, belki doğru olamayacağını e, söylemiş olabiliriz. Evet, Güven Bey vaktimizin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda da özellikle bu rüyalar hakkında e, konuşmalarımıza devam edeceğimizi umuyorum ben de. Ee, tamam. Gelecek hafta bu %10 meselesine biraz daha devam etmek istiyorum. Evet. Oradan da e, Einstein'ın beynine ne ne olmuştu e, konusuna gireriz. Onlar bittikten sonra da e, belki birkaç haftayı uyku ve rüyalara ayırabiliriz. Memnuniyetle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Peki. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.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 Evet, e, bugünkü Açık Gazete'deki birlikteliğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, vaktimiz azaldığı için bir parça çalmadan çıkacağız. Yarın yine aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize günaydın. <gülüyor> a che coste